Elhamdülillâh lezî hedâna l-hâdâ. Femâ kûnnâ lehde dîye l-eulâ hedâna allâhu sâmi illâ billâh. Ve qâd câeturusulü Rabbinâ bil-hâq sallû alâ Resûlulâ Muhammede, Allah'ım sallûmû ve sellâ. Sallû alâ tabîb-i kulûbina Muhammede, Allah'ım sallûmû ve sellâ. Sallû alâ şefî'i zûnûbina رب اعوذ الرحمن الرحيم وانك الاعلى خلقك عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا الحمد لله الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم kıralım dedik çünkü tam ezana çattı saat 8. Ondan dolayı biraz gecikmiş olduk ama e, bundan sonra zaten ezan geri geliyor. 13'ün eee iş şeyine girer. Saat e, yani şimdi 8 çeyrek geçelerde falan başlanır sekiz çeyrek yirmi geçe. Sonra hep 8'de sabitlenir inşallah. teala. Herhalde saatler Kasım'da e, Kasım ayında geri alınacak falan. O arada zaten hep sekizde bir sohbete inşallah başlarız. Ondan evvel yatsı namazı kılınmış olur zaten. Vakit geniş olur. Allah Teala kalan ömrümüzün günlerinde ibadet u taata muvaffak eylesin. Amin. Amin. Senemizin son cuma gecesindeyiz. 1436 yılının son cuma gecesini idrak ettik. Allah Teala Hazretleri Zahanece yıllar sülh -i -i şerifeleri Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşları kavuşup kutlamayı müyesser eylesin. Ay. Amin. Sıhhat ile, afiyet ile, vatanlarımızda, evlerimizde, ocaklarımızda, emniyet ile, güvence ile, aile saadetlerimizle beraber, çoluk çocuklarımızla beraber, hidayetler üzere, istikametler üzere, nice yıllar görmeyi nasip eylesin. Ay. Allahum amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi Tabii senenin sonunu kapatıyoruz. Bir hesap kapatma nasıl ki işte e, muhasebelerde defter tutanlar defter kapatırlar. işte maliyeye karşı vergi tahsil darlarına vesaire kontrollere karşı e, girdiği çıktığı e, denetlerler ve açık bir hesap bırakmamak efendim. Kontrolden, teftişten sağlam geçmek, selamette kalmak için hesap kitap ederler. Biz de ömrümüzün bu şekilde muhasebesini tutmak durumundayız. Evvela hangi ayda doğduk hicri olarak çoğunuz bunu bilmiyorsunuz hala. Miladi'yi de doğru biliyorsanız onu cetveli var internette bunun Hesap siteleri var, o cevple giriyorsun, yazıyorsun. Böylece işte 27 Şubat 1965 benim için yazdığın zaman ne çıkıyor? Evet 25 Şevval 1384 çıkıyor. Böylece benim neyim çıkıyor? Allah indindeki yaşım çıkıyor. Allah indinde ben yaşım kaç benim Allah indinde? Çünkü Allah indindekinin sevabı işte 60'a ulaşanın müjdesi var, 70'i bunları bulmam için. Belki ben 58 yaşında vefat edecek olsam e, Allah'ın indi de 60'ı geçmiş oluyorum. Dolayısıyla 60'ın müjdesini almış oluyorum. Mesela ondan sonra e, kendi doğum gününü böylece bulursun. Hicri hesaba göre. Mesela 25 şevval geçti şimdi benim. 52'yi geçti şimdi benim. E, bu sefer o 25 şevval gününde mesela bir kutlama yaparsın, doğum günü. Parti vermezsin tabii ki. Doğum günü partisi yapacak halimiz yok. He? Pa pastalara mum sokacak halimiz, mum üfleyecek halimiz yok. Gavur gibi mum üflenir mi? Ama kutlama var. Nasıl kutlama yaparsın? Doğduğun günde oruç tutarsın mesela. Değil mi? Hocam hiç öğrenmezsek daha iyi bir <gülüyor> Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye pazartesileri oruç tutuyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hafta tutuyordu. Sen bari senede bir kere doğduğun günü tut. Senede bir kere doğduğun gün tut. Ama doğduğun gün cumartesi. Ya doğduğun gün cumartesiyle olmaz. O doğduğun senede nedir? Yirmi beş şeval. Yirmi beş şeval hangi güne gelirse. O değişir. Senin itibar edeceğin yirmi beş şeval. Mesela ben şahsım için konuşuyorum. Şimdi buna göre bir hesap kitaba başlayın. Bir defa yaşınız Allah indinde kaç bunu hesaplayın. Ondan sonra Tabii ki karının yaşını hesaplamaya kalkmayın, siniri bozulur Çünkü bir iki fazla çıkıyor ya Onunla uğraşmayın şimdi Hanımlar dinliyorlar zaten, isterlerse yaparlar Siz sakın hanım senin yaşında bulunan falan böyle konular karıştırmayın Ne lüzum var? Kadınlar Bu işlere şey hassastır hassastırlar Onun için ona dokunmayın, siz kendi iş, bir defa kendinize bakın hesabınıza e derse sana ki benim geçeğimi de bul yahu. O zaman bulursun. Demezse sen bir şey deme. Bunun üzerine seneleri bu şekilde takip edin. Kendi senenizin dolumu var, yaş dolumunuz var. Yeni yaşa geçmeniz var. Orada mutlaka şükür. Mesela 63 yaş. Allah göstersin kavuştursun. Amin. 63 yaş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, vefat ettiği. Ee, tabii ki 63 yaşına kavuştukları zaman Bukhara meşayihi e, kurban keserlerdi. Fakir fukaraya yedirirler. Niçin? Kainat efendisinin ömrünü gördüm diye. Sallallahu te aleyhi ve sellem. Bunlar güzel. Adet diyelim bunlara. Adetler. Ee, bu tabii ki şimdiki miladiye göre 63'ü kastetmiyoruz. Öbüründe 60,5 falan olunca 63 oluyorsun burada. 61'e doğru 63 oluyorsun. Dolayısıyla sen bunu bilmen lazım ki o yaşta bir kurban Allah'a nasip ederse kesebilirsin, fakir fukaraya dağıtabilirsin ve me meşayihin adetine, sünnetine ittibaan. Bunların hepsi neye bağlı? Hicri senedeki yaşını bilmene bağlı. Ondan sonra da özellikle doğduğun güne, e, günü oruçla, e, Allah'a şükür, varlık nimeti, değil mi? yaratılış nimetine şükür, Fıt, fitre diyorsun. Fıtra nedir? Fıtra. Fıtra, fitre diyorsun. Fıtra, fıtrat yani. Yaratılış parası ödüyoruz. Her sene ramazan Şerif'te bir fıtre ödüyoruz. Bu nedirse Allah'ın seni var etmesinin ücretidir yani. Çok ufak bir şey. 11 bin 500 11 bin yok ya. 11 lira 50 kuruş mu oldu? Ne oldu şimdi? Bu sıfırlardan beri benim kafam karıştı da. Yeniden eski sıfırlara döneceğiz herhalde biraz. Şişmeye başladı yine şey. Yukarı doğru gidiyor ekonomi. Neyse Efendim e, az bir para gibi görülüyor. Ama senin bunda zenginsen istersen hakikaten o şu andaki parayla on bir bin beş yüz lira ver. İstiyorsan paran zenginsen o kadar da verebilirsin. Hal böyle olunca e, doğduğun günün de hicri ay hesabıyla o günde fitresi yani yaratılış günün olmak hesabıyla e, tutabilirsen oruç şükür içindir. Tutamazsan biraz fakir fukaraya bir sadaka versem bile doğduğum gün hesabı bunlar güzel şeyler tabi zaten zülhecciyeyi falan biz size hatırlatıyoruz ama ben de faniyim yani her sene size böyle ayın sonu geldi, ayın başı geldi hicri yılbaşı geldi falan diyecek hoca bulamayabilirsiniz zaten hocaların çoğunun bu taraklarda bezi yok şu duayı okuyacağım aslı yok diyor ''Şunu söylüyorsun, as, nesli yok.'' diyor. Bizim hacı hocalardan da, bizimkilerden de var. Namazı kılmaya üşenince, ''Bu namaz zayıf.'' diyor. Sanki şişmanını söylesek, yapacak yani. Ondan sonra işte herkes tembelliğine göre bir çıkar çaresi, çözüm üretmeye çalış Tembelliğin ne gereği var? Biz büyüklerden, Abdülkadir Geylan'den Radıyallâh'ın kaynak alıyoruz, şirat İslam'dan alıyoruz, Hüccetül İslam i̇mam Gazel'den, hep kaynaklarımız e, bütün evliyaullah'ın itibar ettiği kaynaklar. Ama sen Mustafa Açılmağlu kafası olursan, gezen çıkmış yine o koyuncumu nedir o adamla beraber İmam Gazali'ye radıyallahu anh, bir saydırıyorlar, bir saydırıyorlar. Büyük bela diyorlar. Acayip musibet diyorlar İmam Gazali için. Oo İmam Gazali'miş. İmam Gazali'nin hasmı olduğu adamların haline düşmekten Allah'a sığınırız. Amin. İmam Gazaliyan İmam Gazali Hazretleri e, Ali bin Harazimin e, işte şikayet etti manevi mecliste ama o şikayet zahiren sırtında kamçıları yedi iftira sopasından İhyalü Ummetin'de yanlışlar var diye yaktırmaya kalktı ya meşhur alim. Ama o zat Allah'ın dostlarından yine şey ki mübarek kulu. Dünyada o rüyaya tebdil edildiği Cezası rüyaye tebdil edildi. Ahirete kalsaydı işi zor idi. Dünyada da 80 sopa iftiradan yedi ve uykudan uyandığı zaman kamçıların izleri sırtındaydı ve cenazesini yıkayan alimler de sırtında o izleri görüyorlar. Hala kaldı diyorlar. O hemen ölmedi, hemen ölmedi. Hatta çok hizmet etti Hiyalüddin o yaydı bu sefer dünyaya. Çünkü e, büyük kadıydı, büyük allame ama Mevla onu tabii uyardı. Ama şimdi Mustafa İslamoğlu'na rüyada böyle bir uyarı gelir mi? O Baya bir adam olmak lazım o rüyayı görmek için. Çünkü Resulullah'ı görüyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dört halife var o mecliste falan. Böyle rüyalar Yaşar Nuri'ye falan nasip olmaz ki ne? Sopa yemek de basit iş değil. Varsa bir yanlışım keşke o sopayı rüyada yesem de uyandığımda aklım başıma gelse değil mi? Bir makam meselesidir o. Uyarılmak. Herkesi ne yapmazlar? Uyarmazlar. bazıları ne yaparlar? Özellikle uyuturlar. Niye? Uyanınca belayı bulsun diye. Enna süniyamun feydâ matun tebû insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Allah bizi ölümden önce uyandırsın. Allah men ebbihna kableyn İmam Rabbani Hazretlerimizin duasında Efendi Hazretlerimiz çok zikrederdi. Ey Allah'ımız! Sen ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ım. Amin! <gülüyor> Amin. Onun için onların işi ölüme kaldı. Allah ölmeden de hidayet nasip eylesin. Biz ne duacıyız. Biz bedduacı değiliz. Ne İslam oğluna ne yaşayan biz niye dua edelim? Allah ölmeden hidayeti anlamak nasip eylesin. Amin. Amin. Ben, benim duam budur. Ama e, tabii ki uy uykuda bir ikaz gelmesi yani rüya büyük olaydır. Ve o zatın başına geldi. Ya demek ki İmam Gazali Hazretleri şikayet ediyor muymuş? aleyhinde böyle iftira atanlardan davacı oluyor mu? Olduğu anlaşılıyor. E bu ahirete kalacak bazıların hesabı dünyada temizlenmiyor. E sen İmam Gazali büyük bela, büyük musibet. İmam Gazali'nin kitapları şöyle uydurma, böyle yalan. Ondan sonra da diyor ki 40 kere Hiyalü'l Ümüdd'ün okuttum ben. Ya bir kere de anlamadın mı yalan olduğunu? 40 kere aynı yalanı niye okuttun? Şimdi böyle bir tezat olabilir. Mi? Otuz kere mi ne diyor? İhiyal-i okuttum diyor E zaten birincide anlamadın mı yalan olduğunu Anladınsa niye ikinciyi okuttun Otuz kere okuttun Yani bir aklı başında adam da Spiker olmuş o da orada, Ya bu nasıl laf demiyor yani Değil mi? Ben olsam derim yani sen şey, otuz kere aynı yalanı Niye okuttun? Mademki bunda hurafe var Öyle işte e, Konuşmalar Devam ediyor Şimdi bizim kaynaklarımız bu gibi büyüklere dayanıyor. Onun için bahane öğretme lüzum yok. Sene sonu duası var. Sene başı duası var. Rivayetler var. İlla hadis-i şerif olması gerekmiyor. Çünkü bazıları sahabeden geliyor. Bazıları tabiinden geliyor. Bazıları tebe tabinden geliyor. Bazıları tarikat meşahından geliyor. Bu kadar evliyaya ilham geliyor. İlham haktır. Eski ümmetlerde muhattesler vardı. Benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır. Bu sahip Bukhari'dir. Yani Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bile 18 yerde e, kendi istihad etti. İlham geldi ona yani. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle yapsan böyle yapmasan gibi istişareler verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? E, yani ben bu Usta vahiy gelmediği için senin dediğinden şu anda hareket edemeyeceğim dedi. Fakat peşine vahiy gelince Hazreti Ömer'in e, görüşünün doğruluğu meydana çıktı. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabii onla amel etti. Lekad ya Ömer. Ya Ömer, Rabbin sana muvaffakat etti. Bu hadis sahiptir. Rabbin sana muvaffakat etti. Sahabe Ömer peygamber değil. Ve peygamber hayatta sallallahu aleyhi ve, ve peygamber hayattayken sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeden biri yani veli mertebesi o sahabe velidir peygamber olmayınca velidir bir veliz olan zata 18 noktada ilham geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o onu önceden söyledi halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy gelmediği için bekleyelim bakalım diyor ve sonra vahiy gelende Hz. Ömer Efendimize gelen ilhama uygun geliyor. Şimdi Arapçanın Türkçesini verdiğim zaman Ey Ömer, Rabbin sana muvaffakat etti. Bak bak, sen Rabbine muvaffakat ettin demiyor. Yani, tercümeyi doğru yapalım. Rabbin sana muvaffakat etti. Ama bunu da güzel anlayalım şimdi. Nasıl güzel anlay anlayalım? Şöyle anlayalım. Senin sana gelen ilham, Allah'ın ezeldeki bu konudaki hükmüne uygun düştü. Çünkü Allah'ın e kararı ezelde miydi? allah Teala ezelde biliyor muydu? İbn-i Selül'ün münafık olduğunu, cenazesinin kılınmaması gerektiğini. Biliyor muydu? Bilmiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarının perde arkasında durmalarının e lüzumlu olduğunu ve sahabe de olsa sahabenin onların yüzünü, yüz avret olmasa bile sahabenin onların yüzünü görmemesi icap ettiğini Allah ezelde karara bağlamış mıydı? Allah sonradan bir şey öğrenmez haşa. O zaman o hüküm neydi? Ezeldeydi. Fakat Hazreti Ömer'e gelen ilham ne oldu? Ezeldeki davahi vahiy gelmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirilmeden vahiy yoluyla bildirilmeden önce Hazreti Ömer peygamber olmadığına göre vahiy de gelmeyeceğine göre ilham yoluyla Hazreti Ömer'e gelen bilgi Allah'ın ezeldeki bilgisine ne oldu? İsabet etti, denk düştü. Anlatabiliyor muyum şimdi? O zaman velilerin ilhamı var mıymış Peki öbür hadis okuyalım eski ümmetlere kat yani filme mümukaabil haddesi sizden önceki ümmetlerde kendilerine ilham gelen veliler var yani peygamberler zaten var onu konuşmuyoruz o zaman feyniyekı ümmeti benim ümmetimde de varsa Peki bu ümmet ümmetlerin en hayır hayırlı ümmetin en hayırlı ümmetsiniz Kur'an söylüyor Peki en hayırlı ümmette olmaz mı Geçmiş ümmetlerde var olan bir fazilet. Bizde fazlası olur. E işte burada onu söylüyor. Geçmiş ümmetlerde ilhamlı zatlar vardı. Benim ümmetimde de varsa fe'umeru minhum. Ömer onlardandır. İnnel hak yantıku ala Hak Ömer'in diliyle konuşuyor. Yani allah Teala Ömer'in diliyle bir doğru hükmü ortaya çıkarıyor. E o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varken bile oluyorsa bu varken bile oluyorsa ve Allah Teala bunu müsaade etmiş, izin vermiş, bildirmişse o zaman İmam Gazali'ye bir ilham gelse biz kabul etmez miyiz? Biz ederiz. Abdülkadir Geylani'ye bir ilham gelse biz kabul etmez miyiz? Kaldı ki onlar da bana ilham geldi demiyor. Hepsi şundan, şundan, şundan gerideki büyüklere rivayeti ekliyorlar. Hiçbiri de bana ilham geldi dediği konular çok azdır. Yani bu kadar kitap gördük, bu kadar konuya vakıf olduk. On binlerce, yüz binlerce mevzuattan Belki birkaç tane de kendine gelen ilham ya gelir ya gelmez. Hep geçmişe dayanır yani. Mesela hamden kesiran tayiben mübarek enfi. Farzlarda demiyoruz. Nafilelerde diyoruz. Nafile namazı. Rabbena alekel ham, dedikten sonra. Peki bunu ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi öğretti sahabe? He? Hayır, Hayır öğretmedi. Namaza durmuştu. Rifah bin Rafi olacak radıyallahu anh Şeyh Ahmet Hazreti öyle derdi onların dedesidir yani Allah Teala onu da bütün müşkilatını hallü asan eylesin amin. sıkıntılardan feraha çıkartsın Allah Teala amin Şeyh Ahmet Hazreti bizim dedemiz derdi bunu yani kitaplarda da var e şimdi namazın içinde bak bir de bak farz namazın içinde bir de bak Ha biz Hanefi mezhebinde nafilelere şey diyoruz. Diğer mezheplerde farzda da yapıyorlar. Hanefi biraz sıkıdır bu işlerde. Şimdi... E, ha Hamdenkeseyoren farzda da desen namaz bozulmaz ha, yanlış anlamayın yani. Onu da yanlış anlamayın. Ama nafilelere masruhtur. Efendi Hazretleri de farzlarda da yapardı. Sonra Şeyh Muhammed Zekeriyel Bukhari Hazretleri e, böyle beyan etti. Hanefi fukuhasından böyle işittim deyince... E, Efendi Hazretleri de bunu böyle kabul etti. Zaten kitaplarda da var. Hanefi'de, Rabbena, Halkelhamd'de çok ilave yok. Ama nafilede orada uzun sünnette de dualar var. Uzun uzun nafilelerde yapılabilir. Daha uzunu da var. Allah'ım velâ mâniâli mâ atayte ve lâ mû'tayel ve var. <gülüyor> Ondan sonra mübarekın fi mübareken aleyh işte efendim Allah'ım hataya Bilma ve selc berat böyle uzun uzun var yani. Rükudan kalktığında hadis-i şeriflerde var. Bunlar nafilelerde, teheccüdlerde amel edilebilir ezberleyenler için. Benim namaz ilmi âli kitabımda bazı örnekler, hadisler yazdım. Namaz ilmi ali, bu meşhur iman İslam islam ilmi değil. Namaz ilmi kitabında bazı hadisler örnekler var. Hani sünnetle amel edeyim diyenler için. Nafile namazlar işrakta olur, kuşlukta, vabinde hepsinde olur. Sünnetlerde de olur. Öndeki, sondaki kabli ve badi sünnetlerde. Şimdi... O sahabi namazın içindeydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem imametteydi. Namazın arka saftan Rabbena hali dediği vakit sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem. O zat Rabbena hali sonra ne dedi? Efendim sallallahu de demek duruyordu biraz. Hamden kesiren dayiben mübareken fîted. Namaz bitti. Namaz bitince döndü. Menil mütekellim o anifen. Demin konuşan kim idi? Konuşan diyor bile yani. <gülüyor> Yemin konuşan kim idi namazda? Halbuki konuşmuyor zikrediyor ama ya tercüme böyle. O hatta uzat biraz çıkmadı meydana da. Hani ne yapıyorsun sen ya belki kızar bana diye. Sonra çıktı herhal. Böyle de bir rivayetler var. Bendim dedi. Dedi. Laqad ra'aytu bi ve 30 meleke. Hep tediruna ha. Eyüm Bukhari hadisi bu en sahi. E ben 30 küsür melek gördüm. Hangisi bu senin söylediğin kelimelerin sevabını daha evvel yazayım diye koştular, davrandılar yani ağzından kapma. 30 küsür melek gördüm. Bu ne demek şimdi? Şimdi biz hem denk ben diyor muyuz? Diyoruz. Namazlar. Bu kime yazılıyor bu sevabı? O zaten sahabeden o zaten yazılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceden demiş miydi? Hiç dememişti böyle bir zikir. Bu zattan duydu. Duyunca kimi gördü? Namazın içinde melekleri görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. E, melekler koşuyorlar o söze sevabını ben yazayım evvel diye. Şimdi bu bize sünnet olarak Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğuna göre artık sünnet oldu mu? Artık hadise geçti Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki bu sünneti kendisi mi baştan söyledi ki böyle yaparsanız 30 melek davranır sevabını yazma? yok o zat demek ki kendisine ilham gelen bir veli bir zikir meşru etme yetkisi var mı he eş ee, işte sahabeden meşru etti o zikri ben senle sünneten haseneten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol açtı buna kim güzel bir çığır açarsa fele vecrü vecrü ve ne kıyame kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabının bir misli ona yazılır e demek ki güzel bir sünnet halbuki bir de namazın içinde, bir de farz namazın içinde bir zikir söyledi. Bu nasıl bir iştir yani anlayabiliyor muyum, anlayabiliyor musunuz acaba? Gelen bir ilham, şeriat kabul etti mi bunu? Şimdi mesela yine aynısı nerede oldu? Ee, Sahabe-i kiramdan biri yine oturuyorlardı böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde bir zikirler geliyor akıllarına. Allah'a takdis ediyorlar, tesbih ediyorlar, hamd ediyorlar. Ne dedi? Ee, şey de oradan geliyor. Ee, i̇şte Allah-u Ekberu Kebira Velhamdülillahi kesira Ve Sübhanellahi Büküraten Vesilah Bunu da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem baştan söylemiş değil. Sahabeden birisi söyledi. Kim söyledi bunu dedi? Yine birisi tabi ismi vardır pek şehirlerde. ben şu anda hazırımda yok. Dedi ben söyledim. Bu acibtü leha. Bu tirmizi de zannediyorum. Hadis tirmizi de. Fütühat lehabbaba. Şaştım kaldım bu kelimelere ya. Niye dedi? Hemen sen söyledin gök kapıları açıldı kabul oldu. E şimdi bunu söyleyen adam peşine hazır gök kapısı açılmışken bir şey de kat oraya işte. Ya Rabbi işte bizim karıyı ıslah eyle mesela. <gülüyor> Sizin karı bozuksa tabii yani. Sen bozuksan seni ıslah etsin. Bazı hanımlarda. Ya Rabbi kocamı istahil ediyor tabi ki. Değil mi? Çoğu da kadınlar düzgün yani. Doğruyu konuşalım. Evet. Dedi ki acibtü lafutuhat lafamşama. Gök kapıları açılı. Yani bu kelimeyi söyleyen belki arada bir, bir hayırlı muradını sıkıştırabilirse hani torba yasa yapıyorlar ya geceliğin içine bir şeyler şey diyorlar. Böyle yaparken Ya Rabbi beni de işte neyse, muhtaç etme, borcumu ödettir falan falan. Anladın? Oradan gök kapısından geçerken arada geçerse senin yasa şeyden meclisten geçti. Yani. Ama bu meclis mühim değil. Öbürü geliyor bozuyor. Allah'ın meclisine girdi mi daha bozulmaz. Tamam. E şimdi kim söyledi bunu dedi? Peki bu zikri hadiste dememişti ki bunu söyleyeni gök kapısı açılır. Kim söyledi bunu? Şaşırdım dedi. Onun Abdullah bin Ömer Hazretleri Allah teala anihuma hiç bırakmazdı bunu. Oturarak devam... Ya derdi bunu işittim işiteli. Hiç bırakmıyorum ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mecliste böyle müjde Demek ki sahabe evliyadandır. Peygamber olmadıklarına göre. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o melekleri gördüm. Hangisi evvel yazacak veya gök kapısı açıldı buyurmasaydı biz bu kelimelerin sevabını bilebilecek miydik? Bilemeyecektik. Ama o kelimeler o zikirler haddi zatında meşru muydu? Meşru idi. Sen sevabını bilsen de bilmezsen de. Demek Allah Teala evliyaullah bir şey ilham edebilir mi? Şahnaksipendi Hazretleri ne ilham etti ki tarikat dersinde 5000 kere Allah diyecek. 5000 kere la ilahe illallah. Hadiste 5000 yok. Ama zikrin tesiri artsın diye çok zikredin var. Çok zikredin de bir sayı koyalım. Eşinlik adama dersen ki çok zikret. Adam 300'ü çok sayar. Öbürü 500'ü çok sayar. Onun için 5000 diye bir Mevla bildirmiş ona ki hani zikir katte yerleşsin. Çünkü 300 500 500'le zikir çok yerleşmez. 300 500 5 dakika tutar. 5 dakikada ne yerleşir ki? 5 saat dizi seyrediyor adam. 10 saatte tiyatro. E şimdi bu adamların kafasına, gözüne bütün filmler, diziler yerleşmiş. Sahneler yerleşmiş, sanatçılar yerleşmiş. Şimdi bu adamın kafasından, kalbinden bütün Allah'tan gayri dertleri, keyifleri sökeceğiz, çıkaracağız. Ondan sonra zikri yerleştireceğiz. Bu beş dakikada olur mu? Olmaz. Adam olsan bir Allah dedim mi işi bitirirsin. Ama senin, benim gibi beş bin de yetmez. Zaten beş binin kaç tanesini Allah'a düşünerek söylüyorsun? Çoğu karavanaya gidiyor. Beş binde beş kere denk getirebilsen zaten evliya olursun. O zaman e, demişler ki beş bin. E bu Allah'tan ilham gelmiş o zata. Biz bunu kabul ettik mi? Ettik ama iman şartı mı bu? Değil. E tarikata girmeyene şart mı bu? Değil. Kadiriyim ben arkadaş bizde yüz kere verdiler. E tamam sen onu yap. Biz sana dedik mi ki sen yanlış yapıyorsun? Demedik mesela. Çünkü bu e, yani ilhama dayalı şeyler. Ama bizim indiğimizde kabuldür. Delilimiz nedir? Sahabe-i kiramdan birçoklarının okudukları zikir ve dualardır. Bunlar Resulullah Efendimiz'den duymadan okudular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tasdik etti sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele nedir? Mesele zikirse, mesele ibadetse, öyle mi değil mi? Helala harama tealluk etmiyorsa, öyle mi? Helal belli, haram belli. Artık bir ve evliyaya şu haramdır diye ilham gelebilir mi? Gelemez. Çünkü helal haramı Allah peygamber beyan et. Celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Dindeki haramlarda ilave olur mu? Olmaz. Ama zikir gibi faziletli amellerde ilham gelebilir mi bir Allah dostuna? Gelebilir. Sen de ona inanırsan Allah sana o mükafatı verir mi? Verir. Biz ona uğraşıyoruz. Şimdi bizim sene sonumuz geliyor. Bu sene sonunu dualar var. Namazları var. Efendim. Biz bunlarla amel edeceğiz inşallah. İtikadımıza göre mecbur olacağız inşallah. Müjdeleri de var değil mi? Müjdeleri de var. Şimdi önümüzdeki Salı'yı çarşambaya bağlayan gecede efendim salının ikindisinden sonrası yani akşama doğru artık 1436'nın son anları ve saatleri yani. Son anları. Burada defter kapatmamız zamanı. Yani neyin defterini kapatıyoruz Allah'ın dinde? 36 senesinin efendim amellerimizin hesabını kapatıyoruz. Şimdi buna da nereden delil alabiliriz mesela? Enesimde Malik rolü yallah hadisinde buyururuzallallah sallam. Ma min hafiz bu da Tirmizi'dedir. Raf'a ile Allah ma hafiz'a minleyillem min nehar. İki tane yazıcı melek. Hepimizin sağında solunda olduğu ayetle sabittir. Ve ne alekümle hafiz zaini kiramen kâtipi. Ya le mu ne ma tefalun. Yaptıklarınızı bilen yazıcı şerefli keremli melekler var mutlaka var üzerinizde o zaman bu iki melek ne yapıyorlar geceden veya gündüzden işte senin defterinin kapanması hareketlerinin bitmesiyle oluyor uyumanla oluyor veya neyse işte uyanmanla başlıyor uyumanla kapanıyor defterin günlük defter bu gece ve gündüzün hangi amellerini Allahü Teala'ya yükseltirler allah Teala mekanda mı haşa ve kella yani nereye yükseltiyorlar allah Teala'nın kabul makamına. Anladın? allah Teala'nın makamları var mı? Sidretül münteha var mı? Arş var mı? Kürsi var mı? Levh var mı? Levh-ü Var. Bunlar peki mekanda mı bunlar? Bunlar mekanda mı, mekansız mı bu dediklerim? He? Bak ihtilaf çıktı. Ulema mı ihtilaf etti diyeceğiz. Şimdi cühela mı ihtilaf etti diyeceğiz. Arş, kürsi, leh i mahfuz, kalem-i ala, sikratül cennetül meva vesaire. Mekanlı mı mekansız mı? <gülüyor> He? <gülüyor> Mekanlı değil mi? <gülüyor> Allah <-u> Teala <gülüyor> la mekan, la mekâni, mekansız. Bunlar çünkü yaratılmışlar. Sonradan yaratılmışlar. Onun için Allah Teala arşın üstünde denir mi? denmez. fevkinde denir. fevkinde ne demek? fevkiyet yani üstünlük. Arşa karşı üstünlüğü var hakimiyet. Ama üstünde deyince ne olmuş olur? Bu kat üstünde bu kat mekan olur. Allah Teala'ya mekan yok. İman İslam ilmihalinde bu bahsi güzel anlattım. Değil mi? Güzel okumanız lazım. İman İslam ilmihalini ezberlemeniz lazım. Yani tümünü ezberlemezsiniz. O itikat bölümünü Ezbere gibi soru-cevap, soru-cevap. Bak bir soru sordum, yarısı şey etti. Çünkü neden Orada belki bu kadar hani bu soru yok diye? Allah Teala mekansız, diğer mahluklar hepsi yaratılmışlar, onlar mekanda. Peki şimdi melekler bizim defterimizde yazılanları nereye yükseltiyor Allah Teala? Peki Allah Teala yükselttiyonun manasını nasıl anlayacağız eli sünnete göre? Allah Teala'nın kabul makamına, teftiş makamına, denetim makamına yükseltiyorlar. Çünkü o nerede? Birinci kaç semada gökte. Teftiş makamı gökte. Gök mekan. Gök nerede? Yukarıda. Yukarıda olunca ne oluyor? Rafa yükselttiler oluyor. Çünkü yukarı çıkartıyorlar. Anladın? Sen, ben neredeyiz biz? Aşağıdayız. O zaman bizim amelimizi ne yapıyorlar? Yukarı çıkarıyorlar. Çünkü allah Teala'nın teftiş ve kabul makamı nerede? Birinci kaç semada. Birinci kaç semada yukarıda olduğu için. Niye ellerimizi açıyoruz? Yukarı allah Teala'nın kabul makamı nerede? Semada. Semada olduğu için hazinelerini gösteriyoruz. Yani hazinelerinden ver bize. Yoksa haşa Allah yukarıda diye elimizi kaldırmıyoruz haşa. Anladın? Güzel anla. Bunlar el-sünnetin itikadi kaideleridir. Sana kafan çalışmazsa çuvallarsın. Mesela Mustafa İslamoğlu geçen bana atıyorlar işte videoları. Çok atmayın neyse de. Bununla mı uğraşacağız? Ama bir şeyler öğreniyoruz bunun yüzünden tabii ki. Diyor ki, yahu diyor, böyle bir hadis olur mu diyor. Daha diyor, gökler yok, güneş yok, ay yok yani, günler, geceler yok diyor. Diyor ki diyor, Allah diyor işte, efendim Adem'i Cuma günü yarattı. allah Teala Adem'i Cuma günü yarattı. Bu hadis sahih midir? Sahihtir. Dualarım kitabında son Cuma bölümünde kaynakları vardır. Adem Aleyhisselam'ı Cuma günü yarattı. Hem de akşama yakın. İkindiden sonra son saat. Akşama bir saat kala. Kıyametin de o saat kopması. Cuma günü ve o saat kopması zikrediliyor. Ve tabii ki bazı rivayetlerde işrak ama kuvvetli rivayetlere göre kıyamet de o saat kopacak. Yani akşama bir saat kala. Cuma günü yarattı. Şimdi diyor ki, yahu diyor, güneş yok, ay yok diyor. Yani günler yok diyor, günler. Daha günler yokken nasıl cuma günü yaratacak diyor. Bir defa Adem Aleyhisselam yaratıldığında dünya var mıydı? Vardı bir defa. E güneş, ay vardı. Bir defa bunu bilmesini rica ederiz. Şu Adem Aleyhisselam yaratıldığında cuma günü falan bu bildiğimiz cuma gibi yarın cuma ya. Var mıydı? Vardı. Ondan geçelim. Şimdi ben buna bu geçen mi konuştu, eski mi konuştum diyorum. Ben buna bir ayet okuyacağım. Hepinizin bildiği ve meşhur bir ayet okuyacağım. Hadis okusam yine uydurma diyecek. Halbuki bu hadis sahihte var, müslümde var falan. Halikallahu <gülüyor> semavat bir Kur'an'dan kaç yerde bir sayısını ben şu anda bilmiyorum. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Ne zaman da yarattı? Fi siddeti Eyyam. Duymadınız mı hep? Hafızlar okuyup duruyor. Fisiddeti Eyyam. Ne demek? Altı günde yarattı diyor. Şimdi gökler, yerler daha yaratılmamış. Nerede yaratılmış yaratıldığı zaman? Altı gün içinde yaratılmış. Bu da pazardan başlıyor. Cuma bitiyor. Altı gün hangi günler? Pazar başlıyor. Pazarın adı ne Arapça? Ehad. Ehat ne demek? Bir. Anladın mı? Ehat bir demek. İlk gün pazar. Pazartesi ne? İsneyn. isten gecesi diyor ya mevlütte. İsneyn iki. Salı? Sülesea. Selase. Sülesea ne? Üç. Anladın Çarşamba ne? Erbiya. Erba ne Erba? Rabiane ne? Dört. Erbiya. Perşembe ne? Hamis. Hamis, hamse. Hamse kaç? Beş. beş. bilmem küllü şey hamse riyal'da. Bağırıyor ya Mekke'de mediriz. Hamse, hamse riyal, Beş riyal yani her şey. Dükkan ucuzluk var. Her şey beş riyal. Hamseri Peki. Ne oldu şimdi? Biri bulduk. 2'yi bulduk. Üç, dört, beş. Geldik nereye? Cuma. Cuma'ya altı demiyor. İctima. Bütün işler toplanıyor. Olan bitti, yaratılan yaratıldı falan. Adem'le hava anneli, babamızın, hanemizin buluşmasından tut. Ruhla bedenin buluşmasından tut. Vesaire. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması falan. Bu cuma, ihtimali. Sept, cumartesinin adı ne? Sep. Sep ne demek? Kesmek demek. Ne demek kesmek? Yaratma işi kesildi. Yaratılan bir şey cumartesi var mı? Yok yani. Sept'te iş kesildi. Yani yaratma fiili durdu yani. Şimdi gökleri yerleri yarattı. Nerede yaratmış? Ne kadar zamanda diyor? Altı günde diyor. Peki gün neyle olur? Bu adama soralım. Gün neyle oluyor şu an gün? Güneş ve ayı hesabıyla doğmasıyla batmasıyla gün oluyor değil mi? Güneş olmadan şu anda gün olur mu? He? Olmaz. Peki gökler yerlerden evvel güneş ay var mı? Yok, güneş nereden olacak? Güneş bir, bir ikinci katta duruyor. Yeri yok ki kendi olsun. Ya bu lambayı nereye takacağız bu bina yoksa? Öyle mi? Ve celal kamer fiha nuran. Ayı ne yaptı? Nur yaptı. Nerede fihinle? Göklerin içinde diyor. E göklerin içinde olduğuna göre mahalli yoksa kendi yok. Göklerin içinde diyor. E ee, birçok âtikerime buna delildir. Tebarak kelledi cehale fi sema'i burucen. Burçlar nerede gökte? Ve cehale fi -ha, Kandil güneş gökte. Bakalım varam munira. Ay gökte. Hem de semada diyor yani hepten bize yakını söylüyor. E, hal böyle olunca gökler yerler yokken güneş de ay olmaz. Güneşle ay yokken gün gece olmaz. Peki Allah Teala diyor ki gökleri yerleri altı günde yarattım. Bu ayete inanıyor musun? İnanmıyorum desek yavur olacak. E inanıyorum deyince gel çöz. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü şudur. Allahu Teala indiğinde zamanın ta ezelden, güneş ve ay yokken olsaydılar hangi saat, hangi an, hangi güne denk geleceğini biliyor mu? Biliyor. İşte o günlere denk gelende yarattı gökleri yerleri. Yoksa pazar pazartesi tabii ki yoktu güneş yokken. Şimdi, Adem Aleyhisselam da öyle değil. Çünkü Adem Aleyhisselam da zaten gökler yerler önce yaratılmış idi. Bir. Çünkü da Adem Aleyhisselam'ı yarattığında e, meleklere e, yaratacağım diye beyan ettiğinde, melekler ne dediler? اِنِّي جَعَلُونَ فِي الْاَرْضِ حَلِيْفَةِ Ben yeryüzünde halife yaratacağım diyor. Yeryüzü var. Arz yeryüzü. Yeryüzünde halife yaratacağım. E yeryüzü var. E onlardan diyorlar? اَتَعَلُونَ فِيَا ya يُفْسِدُونَ Beş şükût dîma suresi. Kanlar dökecek, fesat çıkaracakları mı yeniden yaratacaksın? Çünkü 2000 sene evvel e, dünyada cinleri iskan etmiş Mevlâ Teâlâ. Cinler de birbiriyle savaşmış, kavga etmiş. Bizim insanlar gibi onlar da birbirine uğraşıyor. E, ve böylece melekler onları denizlere, adalara sürmüşler. Yani melekler cinlerin ifsadını bildiği için şimdi yeniden aynı türden e, fesatçılar mı yaratacaksın ya Rabbi? dedikleri meselede yeryüzünün olduğu ve orada evvelce fesat çıkaranların bulunduğu zaten ayette çıkıyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam yaratılırken dünya, güneş, gün, cuma falan var mıydı? Vardı. Bunu anlamayacak ne vardı? Peki, ayette gökler yerler yaratıldığında gün yoktu. Ama ne manası vardı orada? Zaman diliminde o saatlere, o günlere tekabül eden mevsimde yarattı. Buna yine daha iyi anlayalım diye konuşalım. Cennette güneş var mı? Ay var mı? Yok. Gün gece var mı? Hep gün. Cennet hep gündüz. Hep gündüz. O zaman diyor ki yevmul Mezid. Allah'ın dinde mezik günü yani, ziyade ikram günü, cuma günüdür. Ziyade ikram hangisi? Cennet, bütün nimetler, köşkler, saraylar, hepsi var. Ama ziyade ikram, en fazla ikram nedir? Mevla Teala'nın cemali ba kemalini müşahededir. Mevla'nın cemali cennette görülecek. Hangi gün görülecek? Cuma gün. Umumi cennet eline iki bayram günü. Peki, cennette Ramazan var mı ki Ramazan'ın bayramı olsun? Kurban Zülitçe var mı ki Zülitçe'nin bayramının günü olsun. Ama diyor ki iki bayram günü, dünyadaki iki bayram günü Mevla Teala'nın cemalini cümle cennet ehli görür. Daha özelleri haftada bir cumaları görür. Ve ekremum aleyallâh men yenfur ilâveci ghadveten ve En faziletli makam sahipleri sabah akşam Mevlâ'nın cemalini ziyaret eder. Allah'ım ya Rabbi. O makama ihsan eyle bize nasip. Allah'ım bizi hurilelle köşkle, sarayla kanaat edip de bu makamı, bu velilerin, dostların makamına ulaşmaktan, geri kalmaktan muhafaza ele. Allah Çok büyük makam bu, sabah akşam ziyaret. Daha da yüksek makamlar var. Onlar tasavvuf ehli beyan ediyorlar. Şimdi o zaman e, Allah indinde güneş kaksada, da ay kaksada, da ge gece olmasa da, cennette devamlı gündüz olsa da, Mevla'nın ilminde hangi saat dilimi gece gündüz olsaydı Güneş ay devam etseydi... ...bayrama denk gelecekti... ...hangi saat bayrama denk geliyor... ...hangi saat cumaya denk geliyor... ...Allah bunu bilir mi? Ona göre de ziyaretler... ...takvime bağlanmış... ...yani demek istiyorum ki... Adem aleyhisselam... ...yaratılma hadisesinde... ...cuma günü... ...yaratılmış olmasaydı bile güneş ay hesabıyla... ...yine de allah Teala, Teala... ...Rasûlullah Cuma günü yarattı buyurduğuna göre... Demek ki o zaman diliminde yarattı manasını anlamamız yine de kolay olacaktı yani. Zor da bir şey değildi. E çünkü gökler yerlerin günlerde yaratıldı. Halbuki gün mefhumu yok. Bunları birbirine bağladığın zaman hadis-i şeriflerin ne kadar sahi olduğunu anlıyorsun. Ama şimdi senin aklına vurduğun zaman halbuki benim bu izahım herkes anladı şimdi. E bu izahı yapmadığın zaman adama dediğin zaman Hadiste diyor ki Adem cuma günü yaratılmış. O zaman gün yoktu zaten. Ama uydurma hadis. Haşa. Saygın Müslüm'deki hadise nasıl uydurma dersin? Ama bizim milletimiz bunu anlayacak ilmi olmadığı için he! Hemen başlarla la böyle He? Doğru diyor hoca ya. Ya sana demedik mi her sakallıyı baban zannetme. sana, sana demedik mi yer altında doçent profesör yazanı hoca zannetme. Çünkü senin kafanı karıştırmanın hocası onlar müşkil çözme hocası değil. Ya bu hadisle bu hadis çelişiyor gibi. İbni Abbas radıyallahu anh'a. Kaç tane ayet aralarında zıddiyet var. Bir geldiler. Geldi. Ya dediler ey İbn Abbas bazı ayetler bize müşkil geldi. Dedi getirin. O habrül ümmet, ümmetin en büyük alimi. E, ümmetin en büyük alimi radiyallahu ne kilim var kesin. Ayetten sonra, hadisten sonra, tarihten sonra, nesepten sonra her şeyi bilirdi. Edebiyattan sonra radiyallahu teala anhuma babasından da razı olsun. Babası azap bas. Amin ya dediler. Bir ayette söylüyor ki işte efendim e, gök önce yaratıldı. Bir ayette söylüyor ki yer önce yaratıldı. İşte şu şöyle, bu böyle bak. bak adamlar bunu çözemediler. Elarda ba'de zalike ya ha. E, yeri önce yaratıldığını anlıyoruz. E buradan da yeri sonra döşediğini anlıyoruz. E dedi ki yerin yaratılması önce döşenmesi sonra dedi. Bak ne kadar kısa bir cevabı varmış Ber, değil mi? Burada yer önce yaratılıyor. Burada da yeri sonra döşedi diyor gökten sonra. E biz bunu anlamadık. Eyip ne yapmaz? Ama sana bundan yeri bundan sonra yarattı demiyor ki döşedi diyor. Yani yeri ne halinde yarattı? Kabe'nin yerinde böyle bir köpük gibi, suyun üzerinde, evvela su, suyun üzerinde köpük gibi belirdi. ilk toprak parçası olarak yeryüzü daha döşenmemiş. Böyle hamurun mayası gibisin. Böyle duruyordu. O arada gök yaratıldı, semavat döşendi. Sonra veler zabade zalike, göğün döşenmesinden sonra yerin, ama yer önce yaratılmış, ham maddesi duruyor. Dehaha döşedi. Aa, maşallah dediler. Anlattılar adamla. Ama alimine soracaksın. Adam bu hadis doğru değil. Niye? Kafayı karıştırmaya bak. Adem yaratılırken cuma yokmuş. E şimdi millete sen bir şey biliyorsan çözüm üret. Millete ne soruları sorup da ayetlere hadislere karşı kafalarını karıştırıyorsun. Bilmediğin konuyu araştır. E kalkıp diyor, din işte Adem aleyhisselam yaratıldığında günler vardı zaten. Yeryüzünün olduğu Kur'an'dan anlaşılıyor. Yerde yaratacağım diyor zaten. E dolayısıyla, mutlaka ayet ve hadis-i şerifler, kaynaklarımızda mevcut olanlar, bizim aklımız ermese de, mutlaka doğrudur. Anlamak istiyorsan, anlamıyorsan, Allah ve Resulü bundan ne murad ettiyse kendileri bilir, ben onların muradı üzere inandım diyeceksin. İmam-ı Azam ve bu Hanife diyor ki, bir ayet ve hadise rastladınız, o anda onu çözemediniz, size müşkil geldi, yorum yapmayın, ilimsiz ve cahilce tevile girmeyin. Hemen ne diyeceksin? Bu ahati kerimeden Allah'ımın muradı neyse, ben o muradı üzere inandım. Ama... Öyle kalma tabi. Muradının ne olduğunu da araştır. Tefsire bak. Ehli sünnet alimlere sor tefsirlerini oku. Veya kitapları oku. Bir hadis-i şerif geldi. Hadis-i şerifte muradın ne olduğunu anlamadınız. Değil mi? Daha öyle hadis-i şerifler var. Müteşabih değil mi? Zahik ya Rabb diyor. Rabbimiz diyor zıhk. De bulundu. Zıhk. Şimdi zıhk nedir? Luka'da bakarsan Git Türkçe lugata bak. Vahike güldü. E allah Teala haşa güler mi bizim gibi? E gülmez. Çünkü bizim gülmemizde şekil var, şu var, bu var. Adamın güldüğünü anlıyorsun. Ağzı eğiliyor, burnu şu oluyor. Suratında bir değişik oluyor da. Güldüğünü anlıyorsun değil mi? Mevla şekilden münezzeh. Nasıl olacak bizim gibi gülmek? Haşa. O zaman... Bu hadis-i şerifte... Hani tevil olarak anlaşılıyor ki memnun oldu, razı oldu, anlaşılıyor ama... Sen bunu bilmiyorsan, bir alimden, ehl görmediysen, sen buna mana vermeye kalkma. Ne diyeceksin? Burada zıhk sıfatı var. Velakin, bunun muradı, hadis-i şerifte, Resulullah ben muradı, neyse ben ona inandım. Ama zaten alimler beyan etmişse, biz zaten paranteze koyuyor muyuz öyle yerde? Paranteze koyuyoruz. Neden? Hani ki sen bir daha nereden arayıp bulacaksın diye, hadisin kenarına paranteze onun için koyuyoruz. Alimler ne tefsir ettiler? Ne tevil ettiler? Evet. 13'ün iki melek Allah'a gece ve gündüz kulun yaptıklarını yükseltirler. Allah'a yükseltirler şimdi. Ne anladık şimdi? Ha, bakalım paranteze koymuş muyuz? Allahu Teala'ya parantez onun teftiş makamına. Allahu Teala'nın teftiş makam. Teftiş ne demek? Amelleri ee, Rabbim kontrol yani kontrol de gavurca bir laf herhalde araçtı, inceliyor yani bakıyor bunda ihlas var mı bu bozuk mu bu düzgün mü ameller meleklerle şey ediyor kendi bilir de o şahit tutma bakımından melekleri orada e, efendim ne diyor e, mutafifin suresinde kitabun merkum illiyin dosyası e, yazılmış bir büyük bir divandır şedül Mukarrabun. Mukarrab melekler onun yanında hazırdır diyor. Yani meleklerle şahitli teftiş oluyor. Yoksa Mevla onu teftişe muhtaç değil. Çünkü teftiş kim yapar? Bilmeyen yapar. Yani bilen adam niye bir daha teftiş etsin? Mevla'nın teftişinden maksat nedir? Melekleri şahit etme ve arzıdır. Yani sunum sunum. Melekler sunuyorlar. Rabbim de şahit ediyor. Kabul -e layık mıdır? Ret mı layıklar, bunu beyan ediyor. O makama yükseltiyorlar. Çünkü gökten de aşağı reddedilen edilen ameller var mıdır? Vardır. Şimdi, feyizüllah, fi evveli sahibi ve akiru hepimizin dosyası var. Kimisi beşte kalkar, dosyası beşte açılır. Kimisi dokuzda kalkar, dokuzda yazılır. Yani amel etmeye başladı, iradeli. Uykuda gitti, birine tokat attı. Bundan günah yok ki. Yani uyuyordu hanıma bir vurdu şöyle. Rüyada vurdu. Veyahut karının boğazını sıkıyor. Bazıları uyur gezeler de var. Tabii ne yapıyorsun diyor kalkıyor falan. Yani bunda günah yok ki çünkü adam uyuyor. Ama sakın uyuma numarası yaparak falan tokatlamayın böyle şeyler. Ayıptır yazıktır günahdır yani. Şimdi amel ne zaman başlıyor? İrade başlayınca başlıyor. İrade ne zaman başlıyor? Uyanınca başlıyor. İradeli ameller günah veya sevap olur. O noktadan sana da defteri ne yapıyorlar? Açıyorlar. Senin defterinin başı inşallah dörtte falan başlamışsındır. Teheccüde falan. Yani dokuza ona kaldıysan yandık. Neyse başladın beşte. Ben sizi teheccüd ehli diye düşünüyorum. Dört buçuk beş. da defteriniz. Ondan sonra ne oldu? Efendim kapandı. Kaçta kapandı? İşte yatsınlar sonra sohbetten gittiniz. On birde 12'de On iki de ben sizi bırakırsam yatacaksınız yani. Yat, yattınız. Efendim, burada defter kapan. Bu defter Mevla'ya arz edildi. Mevla baktı, kalkmış yataktan, ne demiş? Elhamdülillah ahyânâ bâdemâ mâtenâ veleyh'l-bâfi vel Mesela, uykudan uyanma duası. Yani bunun gibi birkaç duada uykudan uyanınca var. Duaların kitabında uykudan uyanma duaları var çok da faziletli, müjdeli e, teheccüdün kabul olmasını sağlayan namazın kabulünü de sağlayan uyanma duaları da var. Hatta ölürse diyor onu okuduktan sonra yataktan düşse bir şey olsa oldu ya adam lavaboya gidemeden ölebilir mi? Bazı insanlar e, e, çalvarını çekerken dizine gelmiş ölüyor. Yani aniden krizler var. Şunlar var, bunlar var. Ölüm meselesi, saniye meselesi. Hatta hadis-i şerifte diyor ki bu duayı okuduktan sonra diyor, o başka bir duay ne? Elhamdülillah diye başlıyor yine. Hani Allah'a hamd ediyorsun, hayat nimetini yenilediği için, ruhunu bedenine iade ettiği için, uykuda canını almadığı için hamdden. Bu duaların hep ekserisi hamdle başlar, uyanma dualarının. O dua diyor, okuduktan sonra diyor, ee, düşse diyor, sedirden düşse, yani neyse acayip bir hadis-i şerif. Yani ölse diyor, şehittir diyor. Yani o arada abdest bile alamasa sabah namazı kılamasa şehittir diyor. Hani başına bir şey gelse demek istiyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü uyanırsın bunu okursun ondan sonra bir zelzele an meselesi kaç kişi on binlerce kişi uyanıp da o duayı okuyabilecek vakit buldu ama o telaştan sallanıyoruz diye hiç okuyamadan ölenler var. Halbuki uyanır uyanmaz onu ezbele hemen okumayı adet edinseydi. O zelzelede ölseydi şehitti otomatik. Zelzelede öleni şehitli ayrı. Burada hadisle özel bir şehitlik var. Bak şimdi diyor ki oradan düşerse sedirden diyor. O duayda bulsan dualarından söyleyelim ha. Elhamdülillah yümsük usyavatakalelerdir illahizinin Allah bin nasdara ufurrahim öyle bir şey. Yani ama bir kısmı daha var. Çok da uzun da değil. Ama insan hemen bence yatağın kenarına bunu yapıştıracak. Kitabı açana kadar bile vakit geçme. Şöyle güzel bir bandaj. koycan oraya. Ondan sonra hemen uyanır uyanmaz göreceğin yere. Aç, hemen onu okuyacaksın. İlk iş. Güzel olur mu? Olur tabii. Çünkü ondan sonra kılacağın namaz da faziletleri çok olur diyor. Onu okuduğu için. Normal namaz olmaz diyor yani. Ve insanla salat yaparsa faziletler içinde çok salat namazı çok faziletli olur diyor. Yani mühim bir dua, ilginç bir şey yani. Hiç böyle bir değişik yani. Bir de niye ölürse diyor hemen peşine. Tabii ölüm aniden gelir meselesi. İşte bu zelcele gibi dolu olaylar var. Yataktan kalkıyorsun, şuraya gidemeden ölürsün yani. Çünkü bazı kere sarsıntıdan uyanıyorsun zaten. Uyanır, uyanmaz, okunması meselesi. Şimdi, mühim olan neymiş? Defterin başında ne buldun? Hayır. Hayır ne demek? Allah, dedin hayır. Allah derken zikir için ha? Allah belanı versin dersen değil yani. Allah celle celalü der zikir için. La ilahe illallah, hamdülillallah. Anladın? Subhanallah ama zikir için anladın. Böyle efendim şarkı dinlerken fesbuhane Allah falan demekten zikir olmaz yani. Şarkıda türküde de var fesbuhane Allah falan. Şimdi bayağı bol miktarda şarkının içine zikirler koyma başladılar yani. Çok tehlikeli, sıkıntılı işler. Şimdi sen e, sayfanın başında neyle başladın? Elhamdülillâhelezi diye bir dua ile başladın. Peki sayfanın sonu kapattın. Neyle kapattın? Ben size ne öğrettim? Dedim ki bir dua bilmeseniz bile yatağa yattığınızdan sonra yani Estağfirullah el-azîm la-ilâhe illahu el hayyel ve-tubu Her müezzin söylüyor namazın peşine. Üç kever deseniz uyumadan evvel denizin köpükleri kadar günahı sahfedilir. Bu zaten ezbere bildiğiniz bir şey ya. Bunu da mı söyleyemiyorsunuz? Yani hakikaten öyle yorgun oluyoruz ki bazen. Ya bu nefis ne iştir ya? Ya diyorum yatıyorum şimdi bir şeyler okuyorum tamam da. Ya şu lazım ya <gülüyor> estağfurullah. Diyeyim mi demeyeyim mi diye düşünene kadar demiştim yani. Çok uykulu oluyorum ya. Ya düşünene kadar demiştin daha düşünme ya. Ağzım zor açılıyor biliyor musun? Ağzım böyle. Söyleyeyim. Yani hastalık da var. Ağır uykum da oluyor bazı kere. Şey yani nefis işte. Allah. Dırdır etse orada beş dakika daha konuşabilir. Ama bir estağfurullah lazım. Yani iki dakika. Bir dakika tutmaz. Birkaç saniyede biter. Diyemiyorum. Ve çoğunuz bu istihbarı üç kere okumadan uyuyorsunuz. Ben biliyorum. Nereden? Kendimden diyeceğim ama kendimden değil. Ben ekseri okuyorum. Ben okuyorum yani. Hiçbir şey okuyamazsam ölüyor olsam bunu okuyorum. Artık yani. Gittim yani. Bunu okumaya çalışıyorum ya. Yani. Bir de 33 Subhanallah, 33 elamde 34 Allah Akber. O var ya. Zaten onu okumaya niyet ettiğin anda uykun yoksa uykun geliyor hemen. Otomatik geliyor. Bari bunu çekeceğine diyor, uyu diyor yani. Şeytan diyor şeytan. Şeytan diyor ki. Sen diyor bunu yapacaksan diyor, halbuki üç dakika tutmaz. Ama o kadar sonra, yattıktan sonra ama, otururken değil, yattıktan sonra diyor hadis-i şerif, çok sahih, buhari. Hz. Ali Efendimiz'e, Fatıma annemize hediyesi. Dediler bize, ya Resulallah sana şeyler gelmiş, köleler gelmiş, cariyeler gelmiş, yani ganimet mallar. Bizim de Fatıma'nın radıyallahu teala, Fatime annemiz için diyor işte, çok hizmete muhtaç, Hasan Hüseyin'ler var, işte ev işleri yapamıyor, ibadeti çok. Yani bir hizmetçi bize hani, diyor, ben size diyor, daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Buyur ya Rasulallah diyor. 33 Şubanallah, yattığınız, bize ateytüma mazaci akma yatağınıza geldiniz, yattınız diyor, Fesebbihallaha, selasen ve selasin, 33 kere Sübhanallah diyesiz. Ve ahmedallah, selasen ve, ve, ve Ahmed selasin, 33 kere hamd edil, elhamdülillah diyesiz. فَكَبِّرَ اللّٰهِ اَرْبَعَنْ وَسَلَاتِينَ 34 de Allah-u Ekber. Yüze neyle tamamlanıyor? allah Ekber'le. 34 kere Allah-u Ekber. Böyle say saymayı ise Veya tesbih koyarsın yatağın kenarına. 33, 33, 34. فَدَعَلِكُمْا خَيْرُ لَكُمْا مِنْ khatimi Size benim dünyada sürekli hizmetçi vermemden daha hayırlı bir şey öğrettim size. Hz. Ali ben biz olsak, biz ne diyoruz? <gülüyor> değil mi? Ne alaka değil mi? Biz ne diyoruz? Tevbe, istiğfarullah. Ya içimizden geçer değil mi bizim? He? Gittin efendi hazretlerine dedin ki yemeğim ekmeğim yok efendi hazretleri. Açım, ölüyorum. Çocuklar da evde ağlıyorlar. Bir çorba parası verir misin? Efendi de sana diyor ki 33 çuphanallah de. Tamam mı sen? Sen de bir şey diyemezsin belki ama kapıdan çıkarsın. Ben ne diyorum? O ne diyor? Hah? Ama işler öyle mi? İşler öyle değil. Dün bir hacı abin evindeydim Uğur Efendi'nin babası. Allah selam versin. 80 küsür yaşında. Allah hayırlısı onu versin. Muvarek adam. Çok da tatlı konuşuyor. Kilisliydi yani kilis şeyle şivesiyle konuşuyor. Çok tatlı konuşuyor. Yaşlı oldu, Çok bayıldım. Aynı şey versi. Medine'li hacı Osman Efendi ki buyuror ne buyur buyuror? Böyle konuşuyor ya Medine'li hacı. Osman, ne buyuruyor? O da öyle konu. dedim seni dinletti bana. bak, Hacı Osman'ın efendiyi dinle dedim, çok benziyorsun. Ya dedi, aç kaldık, açık kaldık, perişan olduk kiliste, gençliğimizde. Babası vefat etmiş, Bir şeyler olmuş. Annesi dedi ki, şu evliya var, canlı evliya. Osman Sıracet'in efendi hazretleri vardı Hadımköy'de, Mevla şefaatlerine nail eylesin. O mübareğin halifesiymiş o. Çok sene evveli söylüyor yani, belki de 60 senelik iş. Onun halifesiymiş orada. Annem gönderdi onu, ben de gittim diyor. E, bir kadın açtı kapıyı, çekildi geri, dedi ki diyor, şimdi o zat içeridedir artık o nesiyse diyor, onu bilmiyorum. Kapı sana açılırsa girersin, açılmazsa kapı, biraz dur beş dakika git. Yani kapı kendi açılıyormuş diyor, o zatın. E, bekle bekle diyor, ümidi kesiyorum. Sonra kapı açıldı, kendi açılıyor. Açıldı kapı diyor, e, elhamdülillah kabul olduk diyor. Girdik içeri diyor, oturdum diyor. Ayağa kalktı. Uzun da bu. 1.90 boyu vardı o zaten. Bir şey dedi ama adını unuttum. Sabri mi dedi. Neyse. Rahmetullahi Aleyh. Allah makamını hal etsin. Dedi ki diyor ben de kalkmaya kalktım. Sen otur, sen otur dedi. Oturdum diyor. Ne derdim var dedi diyor. İşte çok fenayız. Açız, açız. Çocuk çocuk perişan. Yemek kalmadı. Babamız öldü. Şöyle oldu böyle. Tamam tamam dedi diyor. Durdu diyor. Dedi ki diyor. La havle ve la kuvvete illa billaha. Devam et. Ee, bak evladım dedi diyor, çok yakında diyor para gelecek, paradan sonra da iş bulacaksın, işten sonra da diyor öyle zengin olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, saydı da saydı diyor. Biz diyor evde ekmek yok, herkes aç, ağlıyoruz diyor. La havle ve la kuvveteyi la havle ben zaten diyordum diyor. Yani neyse oradan, yani adama bir şey demiyor, evliyatıya annesi göndermiş. Hiç diyor bir şey demedim diyor. Tamam ben de Hazretleri dedim diyor. Hadi bakayım diyor. Annene selam şöyle Çıktım gidiyorum diyor. Böyle dedim diyor. Ne alakası var dedim. <gülüyor> ha, dün anlattı ya. Ya eve geldim diyor. Ta eve geldim biraz geçmedi diyor. Annem dedi gidiyor 12 tane zeytin ağacımız vardı. 12'ni de sattım. O zamanın parası 600 lira. Bundan sermaye yap. Bir iş tuttur. Ondan sonra zaten yani bunu geçim olsun. ondan diyor işe başladım. Oradan bir iş. Buradan bir iş. Oh şimdi bütün oğulları olmuş, trilyoner öner. Kısa zamanda da diyor bolluk bulduk diyor yani. Daha diye eve gelene kadar. Ama işte itikat edeceksin. O tabii nefis vesvese ver ama vesveseden mesul olmaz. İçeriden şeytan dedik yani. Ne alakası var? İşte onun için diyorum size hizmetçiden daha hayırlıdır. Ben de bunu her zaman yapamıyorum. Doğruyu konuş. Çok ağırlaşıyorum bazı, biraz bazı öbür şeyleri okuyorum okuduktan sonra akşamdan kalan okumalarım oluyor onları biraz okuyorum uyku bir bastırıyor ondan sonra yapayım yapmayayım yapıyorum bazen yaptığım zaman çok acayip iyi rüyalar görüyorum ama ve bazen yapamıyorum ama Hz. Ali Efendimiz bunu öğrendiği zaman ne alakası var dedi mi Hayır. Fatıma annemize gidip böyle böyle öğretti bize baban sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman o dedi mi ki bu nasıl iş ya benim ellerim nasır bağladı Buradan belim şey oldu Kamburum çıktı buradan ekmek yapmaktan Un ile elemekten Dedi mi Hayır. Amel ettiler mi ettiler. Kazandılar mı i̇şte bak, Ne büyük adam oldular Cennet kadınların Efendisi oldu Hazreti Ali Efendimiz değil mi Cennet delikanlılarının efendisi oldu E şimdi böyle oluyor Hazreti Ali Efendimiz'e dediler Sen bunu hiç unutmadan hep amel ettin mi Dedi ki, amel ettim, dedi. Dediler, Velâleyhli de Suffin, Suffin gecesi hani, Harp vardı ya sahabe aralarında olay oralar. Suffin gecesi, onun en dertli gecesi. Hele Müslüman Müslümana savaş patlamak üzere, ne kadar zor onlar için, en zor mesele yani. Dediler ki, Suffin gecesi de, okuyabildin mi? Yani o okuvada telaş var yani, savaş var. Dedi ki, Suffin gecesi de unutmadım. Baştan dedi, biraz Yattığımda unuttum dedi telaştan Biraz uzandım dedi Unutmuştum dedi Sonra gecenin sonuna doğru hatırladım dedi Okudum dedi Yahu bir gece unutacak olsa o da o gece O gecede okumuş Biz neredeyiz? Dualarım kitabının neresindeyiz? Yataktan kalkmaktan Bir daha yatana kadar da orada Bütün zikirler dört yüz küsur Duaların neresindeyiz? Hangi sünnetle amel etmekteyiz? O zaman dünyada da bereket bulacağız. Ahirette de hayır göreceğiz. Esas mesele ne? Defterin başını hayırla açacağız. Defterin sonunu hayırla kapatacağız. Melekler de bunu Mevla'nın huzuruna koyacak mı? Makam, teftiş makam. Mevla bakacak. Mevla biliyor da şimdi meleklerle şahit iş yapıyor. Sayfanın başında ne var? Elhamdülillahi lezi var. Sayfanın sonunda ne var? Estağfirullahal-lezih var. Mesela. Arada da kölem yok, konuşmadan uyuz. Hanımla muhabbetlerini falan bitirdikten sonra son sözün zikir olsun. Hanım ikide bir durur. ha hatırlamışken. Ya otururken hatırla be. Kaç saattir meyve yedik, çay içtik ya. Zikir yapıyorsun yapıyorsun, bir daha bir şey hatırlıyor. Böyle şey olur mu ya? Beni zikirden meşgul etme. Son sözümüz zikir olsun da sayfanın sonuna bakacak Mevla. Ölürsek son sözümüz zikir olsun. Ha, Buna dikkat edelim. İlla kal Teala. Ben hep hanımdan sonra uyuduğum için öyle bir sorunum olmuyor yani. <gülüyor> Ama sizi bilmiyorum. Siz evvel uyursanız konuşmamaya dikkat edin. Son zikirden sonra. Ama hanımlan ne işiniz var? İşlerinizi önce görün yani. Onlar mani değil. Ondan sonra, e ben gusül alamadım, çok yorgunum, gece kalkacağım, alacağım, sabah mı? olabilir, caizdir. Ama bir abdest al en Ya abdest alacak halim yok, uykudan ölüyorum. O zaman avret yerini yıka. Sadece bir avret yerini yıka mesela. Ondan sonra, e ben işinlik cünük vaziyette yatıyorum. Estağfurullah Aleyhi okuyabilir mi? Okursun. Çünkü o ayet değil. Anladın? Dua olanları ayet dışında. Mesela diyor ki Kehf suresinin sonu dört ayet. E onu okuyamazsın. Allah okuyamazsın. Fatiha okuyamazsın. Ama diyor ki elhamdülillah ellezî estağfirullah el ellezî diyor ki Subhanallah ve Öyle de dualar var ya cünüp de olsan okuyabilir misin? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba o kelime, dört kelime var. La estağne anha La yümsik anha cünüpün. Cünüp bile onlarsız duramaz. Yani cünüp bile onlarsa onları okumadan durmasın. Yani zikirde olsun. E çünkü insan cünüp olabilir. O anda da zelzele kopar. O anda da yel gelir. O anda da sel gelir. La ilahe illallah demeden mi öleceğiz? Yani cünüp ayet okuyamaz. Anlatabildim? Zikir okur. Peki la ilahe illallah ayetti mi? La ilahe illallah müstakil ayet değil. Ayetin içinde geçiyor. Ama sen felemen ne ilahe illallah ve estağfiruz zambi müminin. Sen ayeti okumuyorsun. Burada zikir için okuyorsun onu. Anladınız mı? Ama tarikat dersine başlarken nasıl başlıyorsun? Ha la ilahe illallah la ilahe illallah öyle diye başlamıyorsun işte. Sol elini kalbin üstüne koyuyorsun, sağ elinde tespih onun üstüne koyuyorsun. Estaizü billah fe nehu, la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Kaç kere dedin? 5000 e kere. Arada konuşma. Konuşursan yeniden fa estaizü billah alemennahu. Çünkü orada neye niyet ediyorsun? La ilahe illallah hepsini aynı zamanda Kur'an'dan ayet olarak niyet ediyorsun Onun için estaizu billah diye Ayete başlar gibi başlıyorsun Fâlemen neudah ayetin başı olduğu için La ilahe illallah beş bin kere okuduğun zaman Sana ayrıyetten her harfine On hasene yazılıyor Kur'an okuduğun için Anlatabildim mi? Ama arada Konuştun bir şey oldu yeniden başladın Direkt la ilahe illallah başlarsan Ayetin sevabı on hasene yazılmıyor Daha zikir cevabı yazılıyor ama yeniden başlarken estağizu billah fe alemen diye başlayıp la ilahe illallah, la ilahe illallah dersen hepsinde ayet okumuş oluyorsun. Anladın? Onun için la ilahe illallah ayet olarak okuyacak adam ne demesi lazım başında? Estağizu billah demesi lazım. Kur'an'a estağizu billahsız ya huzü billahsız başlanmaz ki. Ama normal zikirlerde cünübün yaptığı bir zikirde mesela estağizu billahla başlanmıyor ki zaten. O la ilahe illallah diye direkt diyor. Anladınız mı? Ya anlatmazsam size kimileri nasıl gideceksiniz ahirete yani? İnsana denk gelir ölüme aniden gelir. Zikre mani yok. Hep zikredin. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allah ekber. Bu dört kelime cüreb bile bunsuz durmasın diyor. Çünkü yıkanana kadar vakit geçer, su ısınır. Belki biraz dinleneceğin bir saat sonra yıkanacaksın Çünkü namaz geçmedikten sonra harama girmez. İlla قال الله Sayfanın başında mevlane buldu, hayır buldu. Senin inşallah, benim de inşallah. Sayfanın sonunda hayır buldu. İlla قال الله تعالى. Mevla ne buyuruyor? E üç yedi gövenni kadrafertu li abdi ma beyne tarafay sahifati. Ey iki meleğim. Siz bu adamın yazıcılarısınız. En yakın şahitlerisiniz. Ben sizi şahit tutuyorum ki bu kulumun amel defterinin iki tarafı var ya, bir başlattı, bir de bitirdi. Bu arada ne varsa ama ne varsa affettim. Bu defter gürülmüştür. Sen sabah kalktın 5'te, akşam yattın 12'de. Bu arada ne günah varsa illa var. Mevla demiyor ki ya bu fazla günah çıktı ya. Bu adamı affetmesek. Bu hesabı ben böyle tahmin etmiyordum. Fatura ağır geldi. Mevla böyle bir şey demez. Çünkü Mevla'ya hiçbir günah büyük gelebilir mi? Büyük gelmez. Onun için diyor ki, ben başına bakarım, sonuna bakarım. Sayfanın başı sonu kayırsa, arada ne varsa hadis böyle tirmizi arada ne varsa affettim. O zaman uykudan uyanma duaları önemli miymiş? Uyurkenki dualar zikir önemli miymiş? Çünkü aradakini ne yaptırıyormuş? Sildiriyormuş. Ha, ona göre, peki buradan ne çıktı? Buradan şu çıktı. Bu hadi şerif bunu günlük hesap için söylüyorsa Evliya Allah ne buyurmuş? Senelik hesap da buna dahildir. O zaman ne oluyor? Önümüzdeki salıyı 13 Ekim salı ikindiden sonra senenin son saatleridir. Akşama bir saat kaldı. Yarım saat kaldı. Ne demek? Sene bitmesine yarım saat kaldı. 10 dakika kaldı. Ne demek? Çok önemli. Sene bitmesine 10 dakika kaldı. Senelik defter kapanıyor. Salı. Biz akşamına nerede olacağız inşallah? Sinan Erdem'de. Hanım kardeşler de gelecek inşallah. Ayrı yerden girecekler, çıkacaklar inşallah. Çocuklarına sahip olsunlar. Çocuklar kaybolursa çok üzülüyorum ben ha. Çocuklarını yandan ayırmasınlar. Bu hanımlar da bir acayip ya. Çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Ya da sahip çıkamıyorsan babasına bela et başına. Ver babasına. Ne yapayım? Yani o baksın yani. Siz bu kadar her hafta sohbete gidiyorsunuz. Bu haftada sen bak de yahu. Hanım öyle desin yani. Hefez gelemiyoruz desin. Ha, Sinan de olacağız. Şimdi bu Sinan Erdem Hicri yılbaşımız olacak. 100 bin hatim sevabı inşallah duaları yapılacak inşallah. Şu efendi bir e, hediyeler yollayacağız. Peki bu millet 30 Aralık 31 Aralık için Hristiyanların Noelini kutlamak için nasıl hazırlanıyor? Bu Müslümanım diyen millet nasıl hazırlanıyor? O vitrinler nasıl süsleniyor? Çam ağaçları nasıl devriliyor? Hindiler nasıl, kurban bayramı zannetersin, hindiler nasıl kafile kafile gidiyor? He? Ben gördüm, hindi satıyorlar böyle bayağı kal şey. Peki, şimdi bu Hristiyan meraklılarının, bu kafirlere benzemeye çalışanların inadına, biz bu sene... 13 Ekim Salı akşamındaki Hicri Yılbaşı'mızı daha canlı, kendimiz açısından daha canlı ve daha heyecanlı kutlamak için Sinan Erdem'e gelecek miyiz inşallah? i̇nşallah. He? İnşallah. Ben de Ahmet Davutoğlu reisler gibi konuşuyorum şimdi ha. He? Ben sizden para istiyor muyum? Sinan Erdem'e girişte para var mı? Reis istiyor muyum? He? Ödüm kopuyor rey, nereyi ya? Sakın beni muhtar bile seçmeyin. Hiç! Aday olursam seçmeyin. Muhtar bile olamam. Çünkü başa demem ki ben bu milletin yükünü nasıl alayım? Kendimi yönetemiyorum da. Milleti nasıl yöneteceğim? Para istemiyorum, reis istemiyorum. Kafirlerin inadına, kafirlere benzemeye çalışan gafil Müslümanların inadına biz Allah için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o İslam devletini kurması için yapmış olduğu, çileler çekmiş olduğu o hicret yolculuğu ve neticesinde o bütün muhacirlerin, kutlu ve kutsal hicretlerinin anısına ve hatırına, tazim ve hürmet için, efendim, o hatırayı canlı tutmak için ve ilim meclisine, gaflet meclislerinden, efendim, gıybet dedikodu meclislerinden, o saatlerde boş boş lakırdı yapacağımız fuzuli yerlerden, Allah için ilim meclisine, zikir meclisine adım atarak, bir hicret Allah için adım atmak ve o hicret anısına bu adımı atmak için Sinan Erdem'e çoluk kadın erkek çoluk çocuk. Gelecek miyiz inşallah? İnşallah. i̇nşallah. Allah hicri yılbaşımızı o gecede çok faziletli zikirlerle ve dualarla kutlamaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi ben size dualarınızı söylüyorum. O gece hicreti konuşacağımız için orada bunu anlatamayabiliriz. Bir de ikindi akşam arasındaki dua Geçer yani, ben sekizde başlayacağım, sekiz buçukta. Siz duanızı ne zaman okumanız gerekir? Akşam ezanından önce okumanız gerekir. Şimdi bu, dergimizin 65. beşinci sayfası. Sayfa 65 sene sonu duası, rivayet ediliyor. Kim rivayet ediyor? İmamı Safuri Hazretleri. İmam Safuri, Şafii ulemasından, Allameycihan, Evliyaullah'tan, yedi Allah'tan sekiz yüz seneli evvel. Kim diyor? Mevla Hayne. Mevla evliyaullahın reisleri yakın 150 sene ama ...Moritanya'yı bağımsızlığına kavuşturan ve Fransız uçaklarına bastonuyla uçak düşüren bir veli. Böyle yapardı, uçak düşürürdü. Mevla Hayne Şenkuti Hazretleri. Çok büyük veli. Daha kabrine gidemedim. Sahra'daymış. Büyük veli. O da alıyor bunu. Birçok kitapta da var yani. Her kim Zilitçe'nin sonunda yani 13 Ekim Salı günü güneş batmadan önce 3 kere Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. O sallallahu aleyhi ve sellem salavatla devam ediyor. Manası Arapçasını okumak daha faziletlidir. Ama ben Arapça okuyamıyorum dese biri okursa tekrar peşinden okursun. Yok efendim birinde bulamadım okuma dersen Manasını tabi ki namazının haricinde mana caizdir. Burada manası var. Ne diyor ey Allah diyor. Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam ben onların bir kısmını unuttum ama sen onların hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kadir iken fırsat verdin tövbe etmek için mühlet verdin. Ve ben sana karşı senin gibi yüce kudret sahibine benim gibi e, zayıf güçsüz biri sana karşı gelmeye cesaret göstermişken yine de bana tövbe teklif ediyorsun ve beni tövbeye davet ettin. Ey Allah'ım ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla ey Kerem sahibi, ey Celal sahibi, ey İkram sahibi. İşte dua devam ediyor. Nasıl bir dua? Acayip devam ediyor zaten. Yani bu sene için şimdi bunu kaç kere yapıyor? Efendim Tevbe istiğfar ediyor. Sonra Ya Rabbi bu de birkaç namaz kıldım bir şeyler de ettim ben. Hepten de günah etmedim yani. Ama bunlara da sen sevap vaat ettin ya. Eee Ey kerem sahibi, ey celal sahibi, ey ikram sahibi ne, ne istiyorum? E bir şeyler de yaptım da kabul edesin E şimdi tabii ben kabul olunmaya layık mıyım? Değilim ama Ey kerem sahibi, ümidimi kesmeyesin Senden ümidimi kesmeyesin Çok güzel bir diva ha. Üç kere bunu okuyor Ondan sonra Tabi manayı düşünerek ok Arapça okusanız da manayı düşünerek Okursun salavatla başlıyor, besmeleyle başlıyor salavatla devam ediyor, salavat şerifiyle bitiyor, Allahu salli Muhammed sellim böylece bu dua biter bitmez diyelim ki e, salı günü önümüzdeki salı gün ezana 5 dakika kala bitti, ezana 10 dakika kala bitti yani ezana yakın şey edin 15 dakika, 20 dakika kala okuyun yani bittiği anda herkesin bir şeytanı var mı? melekleri var herkesin şeytanı da var mı? Ha şeytan diyor ki eyvah. Bir sene yoruldum bu adama ne günahlar işletmek için ne çileler çektim. Alıyor toprağı yerden suratına sürüyor, kafasına atıyor. Hepsini bir anda sildirdi. Mahvoldum diyor şeytan. Bütün sermayesi gitti. Bütün sermayesi. Sen 40-50 sene çalışsan emekli maaş, bir ikramiye, mikramiye 40 lira, 50 lira kenara koysan hepsi yansa gibi yani. Diyor ki gittim ben eyvah bittim ben. İnşallah şeytanı bitirelim inşallah. inşallah. Bu senede ümidini keselim. İnşallah. Bu senenin hesabını seneye devretmeyelim. Hesapları üst üste bindirmeyelim. Ahirette, mizanda, sevap, günah, terazide bu hesaplar zor düzelir. Burada tevbe kapısı açık. Senemiz bitmek üzere. Bu senenin hesabını istiğfarla kapatalım. Allah rızası için. Ben sizden günahkarım, unutmayalım, gaflet etmeyelim, sevdiğimiz kimler ise bu duayı talim edelim, tarif edelim, telefon edelim, mesaj çekelim, hatırlatalım, kaybetmesinler sene sonu duasını. Kaybetme, yazıktır. Sevdiğin insanın parası çalınsa üzülürsün, arabası çalınsa üzülürsün, hastanelik olsa üzülürsün ama bir senelik günahları devrediyor öbür seneye, İstifarsız geçiş yapıyor. Bu adama niye üzülmüyorsun seviyorsan? Demek sen günahkarlığı önemsemiyorsun. Demek sen ahiretin hesabını önemsemiyorsun. Benim kar karıma, kızıma, çoluğuma, çocuğum işte e, parası çalınmasın da boşver günahlar her zaman affolur, olur. Mühim değil. Sen demek Allah'ın hesabını önemsemiyorsun. Bu çok tehlikeli iman zafiyetinden neşet eder. Ben size Allah için duyuruyorum. Ondan sonra sene sonunda... Güneş batmadan önce 13 Ekim Salı saadet duası. Bu tasavvufi bir duadır. Bu acayip bir şey bu. Bu acayip bir şey. Bu saadet duası e, güneş batmadan 21 kere okunuyor. Buna biraz vakit ister. Onun için önce bundan başlayın. Bu 21 kere okunuyor. Yarım sayfa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu da öyle bir tasavvufi manalar var. Ben bunu tercüme etmekte zorlandım. Az çok Arapçayı tercümem. Güzeldir. Ama ben bunu tercümede zorlandım. Çünkü tasavvufi bir dua. Bu mübarek duada da e, 21 kere okursa diyor, uykuyla ile uyanıklık arasında kendisine gizli haller gösterilir. Yani bunu okuduktan sonra artık o önündeki günlerde ne uyku ne uyanıklık o arada ona manevi halleriyle ilgili Mevla bazı şeyleri gösterecek diyor. Tabi ihlas ile okumak lazım. Virt sahibi olan kimse tarikat dersindeyse ben acaba seyri fillah seyriyle Allah işte tasavvuftaki makamlarda ne kadar ilerledim? 20 senedir ders yapıyorum. 10 senedir ders yapıyorum. 11. dersteyim. 12. dersteyim. Tarikatta dersler var. 12. ders 13. ders zikir alanlar için. Benim dersime göre manevi mertebem neredeyim? Mesela tarikat dersinde hakikati Kabe desin. Kabe'nin hakikati murakabesindesin. Fakat hakikatta o makama gelmiş misin aşağılarda mı sürünüyorsun? Yani ruhun oraya miraç yapabilmiş mi? Eğer diyor tarikat dersi varsa diyor. E vir sahibi o demek yani. Virdi var, tarikat dersi var. Bunlar manevi mertebeleri. Ne kadar yükseldiği kendilerine gösterilsin istiyorlarsa, bu duayı her gün okusun. Bir kere. 21 kere sene sonunda okuyor. Ondan sonra her gün bir kere okuyorsa tarikattaki seyri süluktaki ilerlemeleri rüyada vesairede gösterilecek. İnşallah. Bu çok önemli değil geldi size pek. Hocam hani ben daha diyor siftah etmedim ki ne kadar ilerlediğimi göreyim. Daha marşa basmadık yani. Değil mi? Arabada benzin mi var o da belli değil. Kiminin arabası da yok. Hiç. At yok, avrat yok. Ne yapacak adam? Onun için diyor ki hocam bu beni aşar. Neyse ehli olabilir, ehli çıkabilir. Biz yine yazdık efendim. Ondan sonra efendim ben yine size o gün orada ee, anlatamayabilirim diye söylüyorum ee, sene sonunun ve başının oruçlarında hadis-i şerifte buyruluyor hafza validemiz vaat ediyor İbni Abbas radıyallahu anh vaat ediyor zilhitçenin son günüyle yani salı Muharrem'in ilk gününü yani önümüzdeki çarşambayı oruç tutan fakat hatemez senetel mazib salı Geçen seneyi oruçla kapatır. Gelecek seneydi, yeni seneydi oruçla açtığı için Celle 50 sene. 50 senelik ömrü ömründe. Tabii blu verdikten sonra 12'den yukarı hesap et en az 62 olur. 50 senelik günahının tümü silinir yani. Son gün oruç, ilk gün oruç. Bu müjdeyi de efendim verelim. Ondan sonra sene başı duası. Bu Bizim orada olduğumuz salıyı çarşambaya bağlayan geceden başlıyor. Çarşamba gün güneş batana kadar müddet var. Çarşamba gün güneş batana kadar. Bu da çok önemli. Şiratül İslam'da da var. Efendimiz Hazretleri her sene okurdu okuttururdu. Sene başı duası. Besbele ile başlıyor. Salavat Ham. Evet. Bu mübarek Muharrem ayının evvelinde bu duayı üç kere kim okursa. 66. sayfada bu dua bunun vaktini söyledik şeytan diyor ki bu adam ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı biz bu adamdan bu sene için önümüzdeki sene için ümidi kestik diyor yani bir daha senede sene sonu geriyi temizliyor sene başı da önündeki senede şeytanın ümidini kesiyor ve böylece esas mesele Allahu Teala ona kendisini şeytandan ve şeytanın etbağından Şimdi bu insan şeytanları var, vesveseler vesaire. Bir sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendiriyor. Şimdi iki tane melek sana özel koruma... Şimdi insanda mesela polis koruma veriliyor. Halbuki polis de uyuyor, o da sağa bakıyor, sola bakıyor, her zaman yanında olamıyor, geliyor, gidiyor. Vesaire vesaire. Veyahut da polis de ölüyor. Ama bu iki meleğin uyuma şansı var mı? İhtimali var mı yani? He? Gaflet ihtimali var mı? Şeytan ne zaman e, sana saldırıya geçecek olsa melek hazırda mı? Hazırda. O zaman şeytan ve etbaanın sana bir sene yolu var mı? Yol bulamayacaklar inşallah. inşallah. Bu da çok önemli bir duadır. 66. sayfededir. Üç kere okunuyor. Evet. Şimdi bir de bir dua var. Bilmiyorum işinize gelirse. Ebu Leşse Merkande Hazreti diyor ki Muharrem'in evvelinde yani, artık çarşamba gecesi günü, çarşamba akşamı, hatta bitiremezsen Perşembe cumaya da sarkabilir, o ilk iki üç günde de okunabilir. Ben diyorum tabi onu ama, çünkü biraz uzun diye uzun değil, kısa ama bin kere okumak çok faziletlidir. Ben oraya demişim herhalde, bilmiyorum fırsat bulamayan yüz kere, en az üç kere okusun. Burada da, ''Ya Rabbi yeni gelen senenin hayırlarını istiyorum, içindeki bütün hayırları istiyorum. Yeni gelen senede yaratacağın şerlerden sana sığınıyorum. İçindeki bütün şerlilerin şerrinden sana sunuyorum. Ya Rabbi yeni gelen senenin sıkıntısından, geçim sıkıntısından ve beni meşgul edecek işler çıkıp da namazımdan, zikrimden, sohbetimden, ilmimden geri bırakacak meşguliyetlerinden senden kifayet talep ediyorum. Yeterliliğini istiyorum ya azel celali velikrab. Yani bu öbür dualara göre yarıdan aşağı, üçte bir, iki satır. Belki bir buçuk satırdır kıyırsak ben çünkü kalın yazıyorum hani hareketleri okuyun diye. E, bu duayı bin kere okumak yani bir günde olmayabilir ama Muharrem-i Şerif'in başında belki aşureye kadar da olsa. Ama ben bunu yani günde yüz kereden zaten Muharrem bir çarşamba. Aşure günü de burada sohbet yapacağız gecesinde. Cuma o zamana kadar yüz kereden biter. Hem bu mübarek Yircili yılbaşı hem ilk onu günü gecesinde 50 gece oku 50 gün oku bu çok o zaman... Hafife iner ama ben o gün bitireceğim. Maşallah ne mübarek olur. Yani bu duada geçim darlığı, meşguliyet ve şerlilerin şerinden Allah'ımıza sığınma duasıdır. 13 Ekim Salı akşam yeni seneye merhaba denecek. Merhaba duası var. Bu merhaba duası yeni seneye, yeni aya, yeni güne, yeni saate, yazıcı meleklere, katibe, şahide, şehide... Bunlar meleklerimiz. Bütün bunlara bir merhaba. Ya kaç yaşına geldik bir merhaba dedik mi? Ne kaba insanız ya. Ne kültürsüz adamız. Giriyorsun çıkıyorsun merhaba yok. Ayıp değil mi? E yeni seneye giriyorsun merhaba yok. Halbuki sene ahirette sana şahit olarak gelecek mi? Günler geceler gelecek mi? Ve şahidin ve meşhut diyor Kur'an-ı Kerim. Şahide meşhuda yemin eder. Meşhut biziz şahit günler geceler. O zaman... Bu merhaba bu yani e, şey değil. Faydası çok. Muharrem'in hilalini gördüğü zaman şimdi gökte hilal 2-3 gün görünmüyor İstanbul gibi yerlerde. 13'ün siz yani Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece okursunuz. Merhabem biz senetil cedidiyeti ve şehril cedidiyeti cedid, devam ediyor. Burada diyor ki ey Allah'ımın şahidi iki yazıcı melek. Şu anda yeni seneye girdiğim anda defterime ilk olarak Yaz bakalım. Şahit meleği diyor. Yaz. Ne yazacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve ehdeu la şerike ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasul. On sonra diyor. Ve enne cennete hakkun ve enne nâra hakkun ve enne sâte atiyetü la raybe ve men fil kubur. Yani bir amen tüyü oraya şahitliğe geçirmiş oluyoruz. Olacak mıyız inşallah? He? Ben orada şimdi Sinan Erdem'de bunları anlatamam 2 saat. Bunları anlatırsam zaten orada hiç hicreti anlatamam. Yani uzun bir sohbette yapamayız. Çünkü kadınlar ve çocuklar geleceği için öyle erkek erkeğe iken 12'yi boylarız. Şimdi hanımların çocukları ee, zayıflığını ve çoluk çocuğun tahammülsüzlüğünü dikkate alarak yapacağız. Bundan dolayı bu sohbetleri bu gece yapıyorum bir daha bir sene bu konular yok. Onun hamel amel edersiniz. Sayfa kaç? Sayfa 67. Evet. Şimdi Muharrem'in ilk sabahı, çarşamba sabahı önümüzdeki yeni yılımızın sabahıdır. Bu sabah bazı rivayetlere göre Vel Fecri, Muharrem'in birinci günü, senenin ilk gününün sabahına yemin ederim buyrulan sabah olduğu da İbni Abbas'tan bir rivayet olarak, bazı rivayetlerde Zülitçe, bir rivayet olarak gelmiş olması da Hicri yılbaşını ilk gününün önemini beyan ediyor Şimdi Yine Muharrem'in ilk günü 360 kere Ayetel kürsü okuyan Her birinin başında besmeleyle. ile Aslında ayetel kürsünün başında Besmele gerekir mi? Gerekmez Eûzü besmele bir kere dersin Her birinin başında besmele Gerekmez Kulü vallahi yüz kere okusan Eûzü ile başlayacaksın Her birinin başında besmele gerekir mi? Gerekir. Ama Ahetel Kürçü de her birinin besmele gerekir mi? Gerekmez. Niye gerekmez? Çünkü Ahetel Kürçü sure değil. Kulü Allah'a sure. Ama burada diyor ki Muharrem'in ilk günü yani önümüzdeki çarşamba 360 kere Ahetel Kürçü okuyor. Her birinin başında besmeleyle yani sure gibi muamele ederek okuyor. Bu sayıyı tamamladıktan sonra Allah'ıma ya muhavvilel ehval, havil halena ilahşen elahval, bihavlike kuvvetike azizü ya müteal ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Kısa bir şey. Bu dua bir kere, iki, üç, üç kere, bir, üç, yedi, bu da şey yok. Okursa, istemediği her şey, ama ne istemiyorsa, kendi çoluğu, çocuğu hakkında, malı, can, istemediği her şeyden bir sene korunur, Evliyaullah diyor, böylece denenmiştir, ve bu doğru çıkmıştır. Her sene bunu yapan adam, Saadetle yaşar, selametle ölür yani. Hiç bela görmez. Dünyada bela görmez. Ben de yapamıyorum demek ki bu kadar belalar geldi başıma. Yani 360 kere o güne mahsus. Burada 68. sayfede zikrediyorum. Evet, Hızır Efendi hocamız rahmetullahi aleyh çok yapardı, amel eder. Onu da söyleyeyim. Muharrem'in ilk günü bir kağıda 113 besmele kim yazarsa, kendi eliyle Arapça. 113 besmele yazar, sonra üzerinde taşırsa... Ömrü boyu isteme her sene yazmayacak. Bir sene yazarsa 113 kere onu da üzerine taşırsa ömrü boyunca istemediği bir bela kendisine ulaşmaz. Evet. Evinde ocağında böcek varsa, haşerat varsa, eziyet verenler varsa, bazı karınca da çok sıkıntı yapıyor ya, yani, basıyor evler. Muharrem'in günü bir hati kerime var. Bu hati kerime kağıda yazılıyor, suda bozuluyor. Sonra e, o evin bütün köşelerine serpildiği vakitte Allah'ın izniyle bütün zararlı mahlukattan emin olur. Tabi ki herkes sizin gibi gökdelende oturmuyor. Kimisi köyde, efendim akrebi var, ha böcerek ve haşarat var. E bizim bile evde dolu karınca çıktı. Ondan sonra bir şeyler yazdım ettim, çıktığı yere koydurdum da, e, o kadar dünya kadar iş yapıldı, hiçbirinden fayda yoktu. O kağıttan sonra daha gelmiyorlar. <gülüyor> Mübarekler ayetten anlar. Öküz değil ki. Bu millet gibi. Adam ayet okursan anlamaz. Karınca <gülüyor> ayetten anlar. Gerçi öküz de ayetten anlar. Öküze de hakaret davasıyla ahirette karşılaşmayalım. Öküz niye anlamasın? <gülüyor> Allah'a zikrediyor bütün mahlukat. Evet, tomuz değil o, öküz yani. Öküzün eti yenen hayvan. Ee, bu da burada yazılmıştır. Şimdi, Muharrem ayı namazları salı çarşambaya bağlayan gece efendim namazı var. Kaç rekat? On rekat. Sonra da duası var. Muhteşem bir duadır. Namazdan sonra bu dua okuyanı... ...Allah Teala kendisiyle onun arasında olan... ...gizli, kapalı, kimsenin bilmediği ne varsa... ...tertemiz eder. Amellerini kabul eder. Amellerini kabul eder. Ee, bütün amellerini kabul edilince dair müjde vardır. Üç selamlı altı rekat ayrıca... ...bir rivayet vardır. Gece yarısından sonra teheccüde... ilk gece çok önemli. Seneyi başlattığımız için... Yine dört dekat ayrı bir namazı vardır. Bu namaz şöyledir. Bunda e, bu namazı kılıp üç numara. Şimdi bak namazlar kaç tane? Üç tane. Üçüncü maddede yani. Bir, iki, üç. Üçüncü madde altmış dokuzuncu sayfada. Tarifini anlatamam şimdi. Buraya bakıp tarife göre kılarsanız dört dekat. Namaz dört dekat. Surede istediğini oku. Evet. Ama bir şey var, biraz zorluğu var. Namazdan sonra, namazda değil. Namazdan sonra okunacak Duha Suresi var. Onun adedi var. Ama bunu kim okursa o senenin sonuna kadar rızık ve geçim hususunda asla sıkıntıya düşmez. Asla. Geçim tıkır tıkır gelir. Ha bu ama tabi Duha ve, ne, ve Duha Suresi. Namazda değil ama. Allah'tan namazda ve Duha'yı ok, ezbere bilen az çıkar. Rızık hususunda... Varsa geçim darlığınız durum bu. Yaparsınız Allah'ın izniyle. Allah'tan istemeniz, kullardan istemenizden çok daha size kar getirecektir. Çarşamba günü namazı. Muharrem'in ilk gününde iki rekat kılıyor. Sonra ellerini kaldırıp duası var. Birinci maddede. ikinci maddede iştraktan sonra iki rekat var. Bunlar kolaydır. Yedi kere kelime-i tevhidle halayla. Kolay şeylerdir namazdan sonra. Bunlar da ilk günün namazlarıdır. Allah Teala ilk geceye hayırla kavuşmayı nasip eylesin amin. ilk güne hayırla kavuşmayı nasip eylesin amin. namazlarından zikirlerinden oruçlarından becerebilmeyi muvaffak olmayı nasip eylesin amin. zikrine şükrine güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin amin. engelleri bertaraf eylesin amin. yardımcıları ziyade eylesin amin amin amin amin tamam. yani bir şeyler anlattın mı şimdi derginin sonunda çok acayip bir şey var bu iki tanedir Ortadan kesiliyor. Bu 3-4 değil yani. Sadece bir bu, bir bu. Bu nedir? Çok acayip bir şeydir bu. Ayetel Kürsi'nin nesidir bu? He? Vefkıdır. Vefkı. Vefkı şerifidir. Şimdi burada neler var? Dikkat et. Maul Aleyen Hazretleri. Ayetel Kürsi'nin şifa veren kişiye kâfi gelen vefkı şerifi. Üzerinde taşıyan, yani abdestli olduk, abdestliyken. Üzerinde taşıyan kişiye Emirler, melikler, reislerin verilen izzet, heybet, mutluluk, ilim, yücelik, şereflerindeki kuvvetlerin hepsinin insan edilmesine vesile olur. Göklerden bereketler iner, afetler kalkar, muratları hasıl olur. Bu evkı şerifte tasavvuf yolunun başındakiler için sırlar, nihayetinde olanlar için nurlar var. Şimdi sayıyorsa yor ben özetle sıraladım. Dinin dinde gayretiniz zayıfsa bu üzerinde taşıyanlarda dinde gayret yani ibadete isteklilik ve haramlardan sakınmakta falan gayretlilik. Allah Teala'ya yöneliş. Hayırlarda başarı. Vücuda kuvvet, şerlere karşı koruma, düşmanlara karşı kifayet, korkulardan güven, hep soyaman güvence, afetlerden selamet. Şehir ve arazileri fethetmek diyor. Tabii bu krallar, ağalar, paşalar diyor. bizim biz de İnşallah kendimize göre maddi manada Fütuhat yani işlerin açılması Fetih ne demek? Fetih açılmak yani Hani diyorsun ya işlerim açılsın Bu üzerinde taşıyanlar açıyor. Mülk yani Bir güç yani Malikiyet, saltanat, rızık, bolluk Gönül ferahlığı, incan, emirlik Emir ben ne olacağım, valim olacağım Ya vali olmuyorsun da hanım lafını dinliyor mu? Çocuk seni takıyor mu? E, emirlik işte Herkes evinde emirdir yani. Hiç olmazsa onlara karşı Allah sana ne versin? Kendine göre bir güç versin. Emir olasın yani. Yoksa alır seni sürüklerle bir tarafa. Ee, emirlik oldu. Gönül ferahlığı, ince anlayış, zeka, iyi ve güzel haller, sevinçler, mallar, mevkilerin artışı, çoluk çocukta bereket, güzel hayat, çoluk çocuğun ve etrafındakilerin fesattan uzaklaşması, ince marifet, ilimlere nailiyet, hikmet ve ...konuşma kabiliyeti, hastalıklara şifa, dertlerin ve acılı ağrıları varsa son bulması. Ha bundan sonra ne var? Bu üzerinde taşıyanlar için. Yok eğer, efendim, nazardan ve kem gözden sakınmak için... ...Misk ve Safran'da yazılacak aynı şeyi yaparsınız... ...aynı cetveli çizersiniz veya çizdirirsiniz. Misk Safranlı mürekkepler var, çarşambada bulunuyor. Hakikisini arayın, temiz olsun. Ondan aynısını yazarsınız... Bu da üzerinde taşınırsa nuska yapılarak Kem gözlerden, nazarlardan ee, Muhafaza için, evet Harbe girenlere muhafaza, mesela asker Doğuda, güneydoğuda askerimiz, polisimiz için Yani hayır sahipleri Veya tanışlar olanlar yapsınlar Bin tane çelik yelekten Allah'ın izniyle daha muhafaza alır Ha çelik yelek ile taksın ha Veriyorlarsa taksın yani Mutlaka taksın O tedbir ayrı bir şey Bu manevi, atel kürsü bu yani Kur'an'ın ayetlerinin efendisi bu e, yani askerde olan yavrularımıza polislerimize de güzel olur. Veyahut da başka kendini de korumak istiyorsan kendine. Yani kendisini gören herkes sever. Sevilmek, sevimlilik yani. İnsanlar seni sevsin. Hangi bir mekana asılırsa orada hayırlar artar, orada afetlerden korunur. Bu bölüm yazmakla alakalı. Anladın? Bu bölüm ayrı. Ondan sonra bayılmış, sarı hastası üzerine alsınsa kendine gelir. Büyük neticesinde cinsel birleşmeleri olmayanlar var. 10 sene, 20 sene bağlı kalmış. Kadın da bir şey demiyor utancından. Adam birleşememişler. Böyle şeyler efendiler anlatırdı yani. Geliyor insanlar. E sonra derdini tabii çok geç söylüyorlar. Bunu da misk, safran ve gül suyu karışımından yapılan mürekkeple yazılıp su içine koyulup işte ondan sonra Allah'ın izniyle bağının çözülmesi için. Humma, yüksek ateşli hastalığa tutulan kişiye içirilse falan falan falan. Üzerinde taşıyan kişi hırsızlardan fesatçılardan yol kesen eşkıya'dan sayıyor sayıyor sayıyor büyük bir koruma zırhıdır diyor. Atel kürsinin sırları o kişiye kafi gelir diyor. Ancak abdestli olmaya gayret etmelidir. Oldu ki bozuldu, abdest alacak durumda yoksa velev turabi diyor. Turabi ne demek? Toprakla teyemmüm demektir. Toprak veya kerpiç, fayans gibi toprak cise olan bir şeyle o an için abdest alana kadar teyemmüm de alsa bu yine bir nevi muhafazadır abdest kaimdir diyor ama abdestli olmaya gayret etmelidir abdestsizlerde de yani sıkıntıya da sebebiyet verebilir böyle kasten abdestsiz olarak taşımamak lazım ama küçük çocuktur çocuk mükellef değilse ayrı bir şey Velakin e, büyükler açısından atel kürsüde abdest efendim e, şartı getirilmiştir abdest alamayan için teyemmümle iktifa edilebilir olduğunu beyan ediyor. Bu vefk-ı şerif sizlere dergimizin sonunda arz ediliyor. Yazmak, yazdırmak isteyenlere de örnek teşkil ediyor. Üzene takmak isteyenler için de e, takılmaya müsaittir kendisi. iki tane olarak derginin arkasına konulmuştur. Allah-u ve Teala Hazretleri cümlemizi Hazreti Kur'an'ın hıfzıyla muhafaza eylesin. Ayetel Kürsi'nin hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Çünkü ve la hifzuma. gökleri yerleri korumak Direksiz tutmak Allah'a zor gelmez ve ağır gelmez diyor. O zaman ey kurban olduğum sana, gökler yerler tutmak sana ağır gelmiyor. Beni gibi bir cüppeli mi korumak sana zor gelir? Haşa ve kella. Haydi haydi korunsun demektir öyle mi? Onun için Atel Kürsi'den azami derecede istifade edenlerden olan. Bu hangisiymiş? Duayı bulmuşlar. Yalnız bu ha bu kitabın sonunda değil başında tersine. Çünkü dualarım kitabı nereden başlıyor? Uyanmaktan başlıyor ya. Uyanma duaları nerede? Kitabın başında. Uyku duaları nerede? Kitabın sonunda. Bu dua neredeymiş? 33. sahife ve Hadis e, 31'de başlıyor. Manası 32'de. Duanın okunuşu. Elhamdülillahi -le l-ezzeyirraddeyleye nefsi ve adem diye başlıyor. 33'tedir. Efendim, yatağından düşerse diyor. Fenin ve garım infiraj femadı canı şehide. Yatağından düşüp ölürse şehit olur. Benkame yusalli namaza kalkabilirse teheccüd veya sabah namazı sallafi feza çok faziletli bir namaz kılmış olur. Başka namazlardan farklı olur diyor. 13 gündür ki bunu arkadaşlar bulmuşlar. Allah Teala sizlere de bizlere de amel etmeyi müyesser eyleye. Amin. Amin. Şimdi duadan evvel kısaca bu nedir? Küçük oldu biraz. Diyor musunuz ki çerçeve yapamıyoruz? Büyük olanları, çerçeveleri zor oluyor, ucuz oluyor falan. Bu, ben hattata yazdırdım. Kendimde bu çok uzun. Bunun belki on misli. <gülüyor> bu, Naksî silsilesidir. Eski silsilelerdeki yazılarda bazı yanlışlar var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlıyor, Mahmud Efendi Hazretlerimiz de bitiyor. Bu eski silsile bazı, mesela e, İmam Rabbim Hazretleri'nin torununu, öbür silsilelerde yazımlarda hat hat hat hat hat hata var, A Muhammed yazıyor, işte, Ahmet yazıyor. Halbuki Ahmet diye bir oğlu yok. Adı Muhammed. Şimdi burada ne yazdık? Bu sarık da ne sarı biliyor musun bu? Bu Nakşibendiğilerin Osmanlı dönemindeki tarikat simge sarığı bu. Mezar taşlarında da bu var. İnternete bile girseniz. Nakşi Mezar Taşı. Dediğin zaman bu çıkar. O berekettir. Şimdi burada biz ne yaptık? Dedik ki Bismillahirrahmanirrahim okuyalım mı? Rahmetler iner mi? Rahmetler yağar mı? Hem neye ağacak? Seyyidina ve Mevlana Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Benim bunlar, sonrakiler benim ilavelerim kitaplarda. Rahmetullil alemin alemlere rahmettir ve Habibu Rabbil alemin alemlerin, Rabbinin sevgilisidir. Sallallahu teala aleyhi ve alayhi ve sahbihi selleme. Mevlana Ebubek nıssıddik öbür silsilede buraya kadar. Mevlana ne demek? dostumuz yani efendimiz yani Ebu Bekir Sıddık efendimiz ikinci geliyor. Saniyes neyni. Şimdi bunlar benim ilavelerim, kitaplardan ilavelerim. 2'nin ikincisi Sahibul Gar. Mağara arkadaşı. Vasayibul Tarikat-ı Sıddıkiyet. Tarikatın ilk ismi nereden geliyor? Sıddık'iye diye Hazreti Sıddık'tan geliyor. Radiyallahu Teala. Bunu tercüme de etsekti keşke ama neyse bir dergide tercümesini yaparım size. Arkada yok tercümesi yani. Bu Sıddîkî tarikatının sahibi Tarikat nerede verildi? Mağarada Teveccüh nerede gerçekleşti? Mağarada O tarikat kimden geliyor? Naksî bizim tarikatımız kimden geliyor? Öbür tarikattan ek serisi Hazreti Ali Efendimizden geliyor Naksî tarikatı kimden geliyor? E, Hazret sıttıktan Onun için tarikatı ı Anadın Tarikatın ilk ismi neymiş? Sıddîkîye radıyallahu Teala Mevlana Selmanül Farisi İlk silsile sırayla Selman-ül Farisi Hazretleri Ondan almış. Benim eklemem buraya. O kırmızılar hep benim eklemem. Kırmızı olan. Yani kitaplardan o zatların sade ismiyle kalmasın. Faziletlerini anlatalım diye. El-Mahzûb min el-beyti nübüvveti. selman min minne alel Buyurdu ki Selman bizdendir. Muhacirler dedi Selman bizdendir. Ensar dedi Selman bizdendir. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Hücre-i saadetten. Selman bizdendir. Benim ehli olsun. Dolayısıyla ehli beytten sayılmış olan zat diyorum. Allah Teala. Mevlana Kasım'ın Muhammed'in ebbeknü Sıddık. Hazreti Sıddık'ın oğlu Hazreti Muhammed'in oğlu Kasım Hazretleri. Bu yedi fakihten bu bizim silsilemizde geliyor. el madûdü El minel-fukâil-seb'ati. Medine'de yedi fıkıhçı var. Tabi'inden. Tabi'in tabakasında yedi fıkıhçı var. Bu yedi fıkıhçıdan sayılan bir zattır. Yani yedi fakıh, ümmetin yedi fakihinden biridir isminin, Başka isimler de var, o yedi fakirin isimleri yazılırsa başka türlü dertlere ilaç oluyor da, onu ayrı bir şekilde dergide yazarım. Bu silsiledeki sırasıdır. Radıyallahu teala anhum. Çünkü üç kişi sayıldığı için anhum diyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. <gülüyor> Mevlana Cafer ibn Muhammedin sadık. Muhammedin Sadiku. o. i sadık dediğimiz İmamu Ehlil Beyt eklemişiz. ehl Beytin imamıdır. Ve mursidüleymmetil müçteydin Müçtehit imamların mürşididir. İmamı Malik'in de mürşididir. Ebu Hanife radıyallahu da mürşididir. O zaman ne oldu? Müçtehitlerin mürşididir. Tarikat nereden geliyor? Görüyor musun? Mevlana Ebu Yezid Ebu Yezid Tayfur Beyaz e, bestamin adı nedir? Tayfurdur. Mevlana Ebu Yezid Tayfur el-Bistamiyu yani hareket esnedir, hareketler El-Üveysiyyu. Üveysidir Üvesi diye yazdığım yerde ne demek istiyorum? Caferi Sadık hayatında yetişmemiştir. Kabrinden almıştır. Bir de oğlundan da istifade etmiştir. Sultanül Arif'in Allah'ı bilenlerin padişahıdır. Sahibul Tarikati Tayfuriyeti. kuttus ruhu Hangi tarikat ismi? Hazreti Sıddık'tan sonra tarikatın ikinci ismi Tarikati Tayfuriye'dir. Tayfuriye de nereden alıyor? Kitaplarda böyle geçiyor. Beyaz Bestamı Hazretlerinden Tarikatımız isim almıştır. Mevlana Abul Hasan l Ali Ul Harkani, Abul Hasan Harkani ismi neymiş? Ali'dir. El üveysi üveysidir. Beyaz Be bestamıya kavuştu mu? Kavuşmadı. 140 sene sonra falan. Ama o Harkandan geçerken ne derdi? Buradan çok büyük bir veli'nin kokusu geliyor. Yakında çıkar derdi. Sonra onun kabrine devam etti. 12 sene her gün kabrine gitti. Harkandan bestama. 12 sene kabrinde oturdu, aldı, aldı, aldı, aldı. Biz ağızdan alamıyoruz. Bak mübarekler kabirden alıyorlar. Üveysidir. El mübeşşer ala el-sen Roma. el, el Beyaz hazretlerinin diliyle 140 sene evvel müjdelenmiştir. Bizim silsilemizdeki bu zat. Kabr-ı şerifi harikandadır. Zannedersem işte karşıtada makam da olabilir. Başka bir zat da olabilir. Mevlana Ebu halil el fazl farmedi Ebu Ali künyesidir. Fazl e, yine ismidir. Farmedi, İran'da farmed gittik ziyaret ettik biz. E't Tusi Tustudur, yani e, şimdiki işte Tahran tarafı. Şeyhül İmam il Gazali, bunlar hep benim şeyim. Kimmiş, makamı? İmam Gazali'nin şeyhidir. Sizimizdeki zat İmam Gazali'nin şeyhidir. Şeyh u Khorasan, bütün Khorasan bölgesinin yani Ta Bukhara'lara kadar şeyhidir ve Gavüz zaman. Bütün o zamanın gavsi odur. Ebu Alil farmedi. Kuddisesi ruhuma. Mevlana Yusuf'ün yu Bu harekeleri biz kitaplara bakarak koy. Yusuf ve Medani Hazretleri artık velilerin padişahı ona gitmeyi niyet ettik. Rabbim nasip etsin. Bir o kaldı hemen hemen ona da gideceğiz inşallah. İki, bir iki kaldı. Mübeşşir-u zuhur-il ceylani. Nasıl bir zattır Yusuf ve Medani? Öyle bir zattır ki Abdülkadir Geylani de onu ziyarete gelen üç kişinin arasındadır. Herkesin ne olacağını, başına ne geleceğini söylemiştir. Abdülkadir Geylani için bu delikanlı da çok büyük Kavs olacak ve ben sanki bunun Bağdat'ta benim bu ayağım her velinin boynunun üstündedir dediği günü görüyorum demiştir. İşte bizim silsilebizdeki Yusuf Emdani, Emdani böyle bir velidir yani. Kavs-ı tespit etmiş. Öbürü İmam Gazali yetiştirmiş. Naksî silsilesinde çok büyük erler var. Evet bu silsile çok önemli. Mevlana, şimdi biz geldik. Bu tabii e, devam etsin. Bereket olsun. Ben her sohbetten sonra 3-4-3-4 bu silsiley sayalım inşallah. Kısaca bu kırmızılar e, kırmızılarda efendim benim yaptığım ilavelerdir. Tabii en son efendi hazretlerimize yani biraz tabi ki bize en yakın olduğu için ilaveler yaptık. Bir de sonları çok muhteşemdir yani. Onlara hep denk getirdik Allah'ın izniyle. Mesela işte Seyyid Nur Kıbletül Evliya öbürü efendim e, Şahul Arifin öbürü efendim Halifetül Ulema öbürü efendim Şahiyül Asfiya öbürü efendim Evle, efendi hazretleri Evle'l Evliya. Velilerin bize en yakınıdır. Evlasıdır ya, yani. evlen en yakını demek. Böyle Allah'ımızın da inşallah bize de bir ilhamı olur bazı şeyler. Kitaplardan da çok kitaptan da baktım. Silsile kitaplarından, Arapçalardan da topladım. İnşallah ümmete bir eser kalsın. E ben bunun tercümesini bir dahaki dergiye yapayım inşallah. Yani Türkçe tercümesini yapayım inşallah. isimleri yazayım. Ama manaları bu derslerde verebilirim. Çünkü ben o tercümeye ne kadar yansıtabilirim? Yansıtamam. allah Teala şefaatlerine nail eylesin salli ala muhammed ve ala aleyhi bu da efendim size arz ediliyor istifadenize buna bayağı emek edildi ben bunu kaç geceler uyumadım incele onu incele bunu incele hareketi incele mana incele hangisi denk geliyor e, hatta bir ayda zor yazdı e, bir de değiştirmeler yaptık yeniden telefon ediyorum orayı değiştiriyoruz oraya ekliyoruz oraya çıkarıyoruz bayağı bizi bir kitap kadar uğraştırdı bu Tabi sana kolay geliyor elini alıp hemen Aa, Ne var bunda falan Ama mesele var yani bayağı da büyük bir mesele var Hepsini tek tek uğraşınca Daha çok anlayabilirsiniz Şimdi Kardeşlerimiz Hatimlere yine devam edin Hatimleri bildirin inşallah Bir de ben size rica ediyorum Herkes mesela 100 kere ihlas edip okusun Bütün cemaatimiz en az 100 kere kulüvallah O geceye kadar hazır edelim Hatimlere ilaveten yani Anladın mı? Yüz Allah hadde ne var? Okursunuz yani. İnşallah okuyun. Ha bin okursanız bin okuyun. Bildirin buraya yani şeylere. Evet, ka kağıtlara yazın. Burada da toplarız haftaya. Yani geç haftaya kalmaz. Salıya biz dualarımızı yapmamız gerekiyor. Hicri yılbaşı gecesi. Yüz ihlas en az emanet size inşallah. Tamam. İnşallah onları okursunuz. O Şimdi yetişmez. Vaktimiz yetişmez. Ona ben duruyorum başında. Üç beş saat durmam lazım. Şimdi yetiştiremeyiz. Günler yanaştı çünkü. Ben savcılıklarla uğraşıyorum. Geçen savcılıklarım 3 saat. Yarın yine e, İslamoğlu'nu seven biri da, şikayet etmiş. Ben onu seviyorum. İşte hakaret kendine şey diyor. Bir alakası yok. Yarın oraya gidiyoruz. Her gün bir savcılıklara gidiyoruz. Her gün bir şey. Şimdi ben e, baş edemiyorum ki. Bende vaktim de kalmıyor. O Şahri Şerif'i Mevlid gecesine. Mevlid gecesine yetiştireceğiz inşallah. Çünkü o bizim en az bir 10 saatimizi alıyor. Başında 3-4 saat duruyorum zaten. Çünkü onun e, 30 bin, 40 bin, 50 bin Yapılması için bir Hepsinin üzerinden su geçecek Toptan sokup da çıkarmıyoruz Onun için ona vakit şu anda yetiştiremeyiz Mevlüt gecesine inşallah İnşallah şar Şerif Şerif İnşallah nasip eder Şimdi Şehit polislerimiz Adem Keleş efendim, Yaşar Uysal O da teröristler Kamyonet çarpışması son şehit olmuş Allah'ım ruhlerini şade eylesin Kabulleni nur eylesin Teğmen Davut Başaran, Onbaşı Hakan Öcalan Er Ufuk Demirel e bunlar şehitlerimiz, daha da bence şehitler oldu ama siz sayıyı muhafaza ediyoruz dedince ben size güveniyorum. Bayağı bir şehitler oldu, yaralılar da var. Allah Teala biliyor, geçen haftadan da bu haftaya özellikle askerimizden, polisimizden şehit olanların ervahı için buyurunuz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh La ilahe illallah Muhammedun rasûlullah فِي كُلِّ لَمْحَتِمْ وَنَفَسِنْ عَدَدَ مَا مُسْعَهُ عِلْمُ Allah! Allah! Allah! Ya Rabbel Alemin! Bu şehadetlerimizden hasıl olan, tevhidlerimizden, zikirlerimizden hasıl olan Ecn-u bu geçen hafta, özellikle bu haftaya kadar şehit olan polislerimizin ve askerlerimizin ervah-ı dayyibelerine hediye eyledik. şu anda ishal eyle Ya Rabbi. İsimleri zikredilenlere isale ile yarab. Kabillerin nur ile derecelerine âle ile ya Rabbi. Geride bıraktıklarına kıyamete kadar gelecek zürriyetlerine bu yolda eli sünnetten ayrılmamalarını nasip eyle. Ay. Cennette onları ceme ile ya Rabbi vel âlem. Ve ya hayrun nasirin ve ya Askerlerimizi, polislerimizi bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza ile ya Rabbi. Bak şimdi demin Batman'dan bir komutanla görüştük telefonda. Dua istiyorlar. Her yere ya Rabbi. Bu muhafaza dualarımızın mübarek geceye hürmetine, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Allah'ım sen onları hıfzı, la tel kürsü'nün korumasıyla muhafazayla. Amin. Ya Rabbel alemin teröristlerin şerrinden. Ya Rabbel alemin. Amin. Ve ya gayren nasırin. Ve ya gayren fatihun. Bu teröristleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Ellerini kurut ya Rabbi. Amin. Başlarını beladan kaldırma ya Rabbi. Amin. Destek olanları da kahreyle ya Rabbi. Amin. Bunlara yan çıkanları da kahreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin. Ve ya gayren nasırin. Ve ya gayren fatihun. Bu vatan hainlerini sen mağfiret eyleme. Ya Rabbelahüm. Dünya ahirette azab eyle. Ya Rabbelahüm. Allahümme amin. Yani bu televizyonlar hala bu adamların haberlerini veriyor ya. Yani bu bozuk adamların, bunları destekleyen siyasetler. O siyasetçilerin hepsinin ya kardeşi dağda ya öbürünün ablası bayırda ya öbürü cenazede ne kadar teröristin siz kitapsız varsa cenazede bunların vekilleri. Yok mu? E şimdi bu adamlara nasıl haberlerini veriyorsunuz ya? Bunların haberlerini yani haber kanalı da olsa bunların haberini vermemesi lazım. Bunlar gayrimeşru. Bunlar teröristin destekçisi, askere polise silah sıkan e, vatanı bölmekçe uğraşan adamlar. Bu adamların haberini bir vatanı milletini seven bir kanal, radyo, televizyon veremez. Vermek vatan hainidir ya. İkide bir. Bu adamla haberlerini basın toplantısı Şöyle yaptı. Şuraya gitti. Şuradan geldi. Niye bunları meşrulaştırıyorsunuz arkadaş? Yani milliyetçi geçiren kanallardan da. bize Flaş'ta da geçer. Yani Flaş beni çok verir sohbetti. Hala da sohbetlerimi vermeye devam eder mesela. Bakıyorum uzun uzun haberini veriyor. Ya ben seni biliyorum. Sahibini tanıyorum. Siz vatanını seven adamsınız. Milliyetçi adamsınız. Biliyorum. Peki niye bunu yapıyorsunuz abi? Hacı abi, hoca abi. Ne lüzum var teröristlerin haberlerini veriyorsunuz? Bunların haberlerini vermek bunları yayar, yaygınlaştırır, meşrulaştırır. Adamın vatanın milletin aleyhine konuştuğu lafı haber veriyor ya. Memleketin aleyhine konuştuğun haber veriyor, askerin polisinin aleyhine haber veriyorsun. Bu böyle şey olur mu? Ben şaşırıyorum, kalıyorum ya. Bu bunun yani zerresini Müslümanlar Erbakan Hoca'nın adamları yapmadı. Zerresini yapmadı, 40 kere partisi kapatıldı. 40 kere adamcağız hapislere girdi, neler edecekti ya? Bu adamlar vatan aynı bölmek için uğraşıyor, memlekette de geziyor. Bir de onlara da koruma polis vermişler. Geçen de koruma polisi ne bir şey oldu? Ya bu adama ne koruma polisi veriyorsun? Zaten yanındaki polisi vuruyor. Ya bu adam zaten polisi vuracak boşta bulsa. Buna bir de koruma polisi veriyorlar. Ben bir şey anlamadım bu devletin işinden. Allah'ım akıl fikir ihsanı. Allah'ım bu teröristlere zerre kadar itibar verme ya Rabbi. Amin. Bunların bütün itibarını sıfır eyle ya Rabbi. Amin. Bu millete hakka anlat ya Rabbi. Hakka, hak göster, hakka uydur ya Rabbi. Amin. Batılı batıl bildir hak, batıldan sakındır ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi, alemin ve ya hayran ben şaşırdım yani ben bu işlere aklım ermiyor. Millet milliyetçi geçiniyor adam kanal açmış. Veriyor teröristin haberini ya ne veriyorsun? Buna haber değeri yok. Meşru değiller. Vatanın bölünmesi için uğraşıyorlar. Nasıl bunlar haber olacak? Yazık yani. Neyse, iki Bakan için bir şey dedik, o arada onlar gitti. Neyse, ben dedim diye gitmedi de yani. Mevla bilir. Biz de burada reyme istemiyoruz ama boşuna da oturmuyoruz yani. Bir amin demek var yani. Bir dua hakkımız bu kadar cemaatin amin demesi var. Bu aminlerin içinde de kabul olanlar mutlaka var. Onun için İstikamet üzere siyaset yapanlara duacıyız. Vatanı bölmek isteyen hainlere bedduacıyız. Amin. Bu kadar basit. Amin. Subhanarabbil aliyil alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seydil murselin Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme enselke'l cennet ve na'udzu bike minen nar. Allahümme enselke rida'ke'l cennet, na'udzu bike min sehatike ven nar. Allahümme enselke'l cennet ve ma qaraba ileyha min qabli amel ve na'udzu bike minen nar ve ma min qabli amel. Allah ﷻ min nasel mâ kimi khairi ma sahile kimi nebi ve neaüdük kimi şer mes taadek kimi nebi kimi Muhammed ﷺ ve entel müstanio aleyke al-bala ula hamul al-bala qudatillah bila al-alil al-ẓaym Allah ﷻ min nasel ve kulli ʿajali ʿajali maʿlimumunhum maʿlumna ale neaüdük kimi al-šer kulli ʿajali ʿajali maʿlimumunhum maʿlumna Allahümme evet. Rabbana atina ablenuka rahmeta ve heyyilena min emrina rashada. Evet. Allahümme Rabbana atibim lana nurana ve ağfir lana enneke alâkülşeyi qadîr. Allahümme Rabbana atina fiddunya hasene ve filâkhiratü hasene. Hakkina azâben nâre. Allahümme ahsina akıbettenâ filumûri kulliha. Evet. Ve ecirina min khuzrilddunya ve azâbilâkhirâ. Evet. Ya Rabbel âlemin ve âkhayrun nâsirin ve âkhayrun Ya Rabbi, Hakkü Seyyidi Muhammed, Muhammed Ya Rabbi, Hakkü Leyletül Cuma ve Hakkü Yevmil Cuma. Ya Rabbi, ya Rabbi sen bu Rusya'nın saldırılarını Durdur Ya Rabbi Çin'in, İran'ın başını belalarına kondur Ya Rabbi Allah'ım bu ittifakı Ehl-i Sünnet'i Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i iptal için kurulan ittifakı iptal eyle Ya Rabbi Amin. Sen Özgür Suriye ordusuna Ehl-i Sünnet, ılımlı Ehl-i Sünnet Muhaliflere Esed'e karşı Muvaffakiyetler ihsan eyle Amin. Esed rejimini iskata ile, Allah'ım bir an evvel Ehl-i Sünnet'i Vatanlarına salimen, ganimen irca eyle Amin Allah'ım sen ya rabbel alemin bu komünistlerle, dinsiz kitapsızlarla bu İran'ın ittifakını boz ya Rabbi. Ay. Bunların güçlerini iptal eyle. İsrail de onlarla beraber hep gizliden beraber olmuşlar. el Sünnet i Sünnet'i perişan etmek için uğraşıyorlar. Bütün bu işleri başa açan İran. Bütün bu işleri Rusya'yı da davet eden İran. Şimdi karadan girmeye hazırlanıyor. Bacaklarını kır ya Rabbi. Ay. ...karadan girecek güç bırakma ya Rabbi. Abi. Bütün kuvvetini iptal eyle ya Rabbi. Ehl-i Sünnet vatanlarını çiğnetme o pisliklere ya Rabbi. Ehl-i Sünnet kadından ırzını onlara haram eyle Abi. ya Rabbi. Çok pislik ettiler. Irza namusa tecavüz ettiler. Ehl-i Sünnet Kur'anları yaktılar. Camileri perişan etti. O Esed'in adamları, o Nusayriler çok pislik ettiler. Şimdi de İran'dan kara kuvvetleri gelerek... ...tamamen Ehl-i Sünnet'in maddi manevi bütün ırz-ı tecavüz etmek için gayret gösteriyorlar ve planları var. Allah'ım sen bu plana karşı Müslümanları aziz eyle galip eyle, mansur eyle, muzaffer eyle bu kafirlerle şianın zaten ittifakını ben hep söylüyordum. Ama anlatamıyordum. Şimdi anlamayan bazıları da anlamaya başladı. Daha güzel şekilde Ehl-i Sünnet'in Ya Rabbi şuurunu, birliğini bizlere ihsan eyle Ehl-i Sünnet'in bir arada devletler arası ittifak kurması nasip eyle. Allah'ım Ya Rabbi Türk ordusu da Azerbaycan'la, efendim, Kazakistan'la beraber bir Türk ordusu birliği kurmak istiyorlar. Daha ziyade diğer türkü cumhuriyetleri de buna dahil ederek daha güçlü bir birlikte ordumuza nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım amin ya Her sahada Müslüman Türk milletini de Mansur Muzaffer eyle. Adasını adamızı mağlubu mekur eyle ya rabbil Askerimize, polisimize hangi taktikleri geliştireceklerini, hangi efendim harp... E tatbikatlarıyla bunları bertaraf edeceklerini şuurunu ihsan eyle amin. ve onlara sen ya Rabbi isabetli hareket etmek için doğru fikirler ilham eyle ya Rabbi. Sen bu yeni kadroyu kademeyi yeni atanan kademeye ordumuzda çok başarılar ihsan. Bunların döneminde terörü bitirmeyi nasip eyle ya. Allah'ım amin. Ya, ya Rabbi alemin ve ya gayrul nasirin ve ya gayrul fatih. Muhammed ale Allahümme. Allahümme. Salli ve sahbi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma. Ve, ve sellim. ve ve barik. ''Alâ seyyidina, alâ seyyidina muhammedin, alâ. Nebiyyil ümmi, muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el, alil alil el azimil cahi el -Azimil ve, alâ ve, ve, alâ ve, ve alâ alihi ve sahbih'' Dualarımızı kabulü için, hayırlı muratlarımızın husûlü için, şerlerin belaların üzerimizden defi için Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin Ravza-i şu mübarek saatte, şu mübarek gecede mübarek kulaklarına, ağızlarımızdan vasıl olmak üzere buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyidil evvelin ve'l akhir. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fe selamun alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başta Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve ahli beytinin, silsilemiz meşayihimizin, bu silsile bulunan bütün cevahat-ı kiramın, Şeyh Usta İsmail Efendimiz, her Şeyh Ustamlar, Fatih Sultan Yavuz Sultan ve Sel Sultan Ali Osman silsile-i meşayihimizin Ertuğrul Gazi'nin meşayihı, mütessebiler ruhu için, asker polislerimizden ismi zikredilenler, zikredilmeyenlerin cümlesinin ervahi için ve bu celsede isimleri geçen meyt ve meytelen ervahi için الفاتحة